Lev Tolstoy'dan Polikushka. 1. Kaya nasıl emir buyurursanız efendim dedi. Ama Dutlovlara yazık olacak. Delikanlıların hepsi de birbirinden üstün, iyi çocuklar. Eğer askere kölelerinizden bir başkasını göndermezsek bu aileyi güç duruma sokarız. Herkesin gözü onların üstünde. Yine de siz bilirsiniz. Göbeğinin üstünde sağ elini sol elinin üzerine koydu. Başını öbür yana çevirdi. Ince dudaklarını şapırdatacakmış gibi içine çekti. Gözlerini kaydırdı. Hanımefendisinin kendisine söylemesini beklediği saçmalıkları, ağzını açmadan itirazsız dinlemeye hazır olduğunu gösteren saygılı bir tavırla sustu. Kölelikten yetişme, özellikle kahyaların giydiği türden bir parüsü giymiş, sinek kaydı tıraşlı çiftlik yahyası bir sonbahar akşamı hanımefendisine rapor vermekteydi. Hanımefendiye göre rapor, geçmiş çiftlik işleriyle ilgili hesapları dinlemek, gelecek işler de vermek demekti. Kahya Yegor Mihailovic'e göre ise hanımefendinin oturduğu koltuğun önünde kıpırdamadan dikilmek, işe yaramayan gevezelikler dinlemek, kendisinin ileri sürdüğü önerileri karşısındakinin olur, peki peki sözleriyle onaylaması için türlü çarelerle kadını dize getirmekten başka bir şey değildi. O andaki raporun konusu asker toplamayla ilgiliydi. Pokrovs köyünden üç kişi göndereceklerdi askere. Aile durumu, gönderileceklerin köy içindeki davranışları göz önüne alındığında, bunlardan ikisi kendiliklerinden belirlenmiş gibi kolayca seçildiler. Çiftçiler Birliği Mahkemesi, hanımefendi ya da bir başka seçime itiraz edemez, değil itiraz etmek, doğruluğuna toz konduramazdı. Üçüncü kişinin durumu ise tartışmalıydı. Kahya, üç delikanlı yetiştiren dutlovları kayırmak, çuval, dizgin... Ve kuru otırsızlığından birçok kez yakayı ele vererek oldukça kötü bir ün kazanan konak uşağı Polikuşka'yı seçtirmek istiyordu. Polikuşka'nın paçavralar içindeki çocuklarını sevip okşayan, uşağının ahlakını İncil'in telkinleri aracılığıyla düzelttiğine inanan hanımefendi ise adamını vermeye kesinlikle karşıydı. Bununla birlikte tanımadığı, yüzlerini bile görmediği dutlovlara da kötülük yapmak niyetinde değildi. Polikuşka gitmezse... Dutlovlardan birinin gideceği neredeyse bir türlü aklına gelmiyor, Kahya ise bunu açık açık söylemiyordu. Hanımefendi heyecanla, Dutlovların kötülüğünü istemiyorum dedi. Ona verilecek yanıt, istemiyorsanız ödeyin 300 ruble olmalıydı. Ama güttüğü ince siyaset böyle bir sözü dedirtmezdi Kahya'ya. Yegor Mihailoviç rahatça durdu. Hatta efendisi farkına varmadan pencerenin pervazına yaslandı. Öte yandan dal kavukluğunu belli eden bir ifadeyle kadının dudaklarının kıpırdamasına baktı. Beresindeki tüle ve bundan duvardaki küçük tablonun altına düşen gölgenin titremesine gözlerini dikti. Efendisinin söylediklerini anlamayı hiç de gerekli bulmuyordu. Kadın uzun bir süre konuştukça konuştu. Kahya'nın kulaklarının arkasında bir esneme seyirmesi belirdi. Ama elini yüzüne kapayıp mahsustan boğazını temizleyerek bu seyirmeyi ustalıkla öksürüye çevirdi. Oturduğu bakanlığa bir muhalif üyesi atıp tutarken Lord Palmerson'un Lordlar kamerasında şapkasını yüzünü örterek uyukladığını ama birden kalkıp 3 saatlik söyleviyle rakibinin bütün sorularını tek tek yanıtladığını okumuştum. Bunu okuyunca hiç şaşırmadım çünkü Yegor Mihailovic ile efendisi arasında buna benzer olaylara bin kez tanık olmuşumdur. Bu kez de ayakta uyumaktan mı korktu yoksa hanımefendinin konuşmasında derin konulara daldığını mı düşündü bilmem... Kahya gövdesinin ağırlığını sol bacağından sağına aktardı. Her zamanki gibi gizemli bir girişle konuşmaya başladı. ''Siz bilirsiniz efendim, yalnız yalnız kurul şimdi yazıhanenin önünde toplandı. Bir son vermeli bu işe. Emre göre, Pokrov yortusuna kadar acemi yerler kente götürülecek. Köylüler Dudlovlardan biri gitsin diyorlar da başka bir şey söylemiyorlar. Mahkeme sizin ilgilendiğiniz şeyi umursamaz bile.'' Dutlova ailesini dağıtmışız, dağıtmamışız, onlara göre hepsi bir. Zavallıların nasıl çalışıp dedindiklerini ben bilirim. Çiftliğinizi yönetmeye başladığım günden beri hep yokluk içinde yaşıyorlar. Şurada ihtiyarcığın küçük yeğeni büyüyecek oldu, biz hemen tepesine çullanıyoruz. Şunu bilin ki, malımdan çok titrerim sizin malınızın, mülkünüzün üstüne. Sizin bileceğiniz iş efendim ama zavallılara yazık olacak. ''Eşim değiller, dostum değiller, bir şeylerini de almadım.'' Hanımefendi adamın sözünü kesti. ''Böyle bir şey düşünmedim bile.'' Ama birdenbire Dudlovların kahyaya rüşvet vermiş olabilecekleri geldi aklına. ''Ne var ki bütün Pokrovska'da en iyile Dudlovlardır. Dindar, işlerine düşkün köylüler tümü de. İhtiyar Dudlov, otuz yıldır kilise büyükleri başkanıdır. İçki içmez, ağzına kötü söz almaz, kiliseye gider.'' Kahya hanım efendinin aklını nasıl çeleceğini biliyordu. Sonra efendime söyleyeyim asıl sorun şu ki iki oğlu vardır kendisinin, öbürleri yeğenidir. Mahkeme başka türlü gösteriyorsa da aslında bütün ikiler arasında kura çekilmesi gerek. Düşünsene böyle kaç tane Tiroin iki evlerinden birbirlerinden ayrıldı. Bunlarsa doğrulukları nedeniyle haksızlığa uğrayacaklar. Kadın Kahya'nın açıklamasından fazla bir şey anlamıyordu. İki kişilik kurağı. Doğruluk sözlerinin ne anlama geldiğini kavrayamamıştı. Adamın ağzından çıkan bir takım sesler dan dan dan diye kafasına iniyor. Giydiği pardesünün bez düğmelerine bakıyor. Üst düğme sıkı durduğuna göre seyrek düğmeleniyor olmalıydı. Ortadaki ise iyice gevşemiş sarkıyordu. Pekiştirme zamanı gelmişti çoktan. Bilirsiniz ya bir konuşma hele iş üzerinde konuşma sırasında size söylenenleri anlamak hiç de gerekli değildir. ''Yalnız ne söyleyeceğinizi aklınızda tutun yeter.'' hanımefendi yapıyordu. Yegor Mihailovic, nedense beni anlamak istemiyorsun. Dudlovlardan birinin askere gitmesini ben de istemiyorum. Sanırım beni iyi tanıdın. Köylülerime yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Onların kötülüklerini istemeyeceğimi bilirsin. Bu can sıkıcı yükümlülükten kurtulmak, Dudlov'u da, Horyushkin'i de teslim etmemek için neleri vermeye hazır olduğumu bilirsin.'' Can sıkıcı yükümlülükten kurtulmak için nelerin değil, yalnızca 300 rublenin yeteceği kahyanın hatırına geldi mi bilmem. Aslında bu düşünce kafasında kolaylardı. Yalnız bir şeyi açıkça söyleyeyim. Polikeyi asla vermem. Şu saat çağma olayından sonra kendisi gelip itiraf etti. Düzeleceğine and içti. Onunla uzun uzun konuştum. Çok üzüldüğünü, pişmanlık duyduğunu anladım. Yegor Mihailoviç zırvaladı yine diye düşündü hanımefendinin su dolu bardağının dibindeki reçele bakmaya başladı. Portakal reçeli miydi yoksa limon reçeli mi? Heyecanlandı yine diye düşündü. Bak, yedi aydır bir gün olsun ağzına içki koymadı. Hali, gidişi düzeldi. Karısı onun tümüyle değiştiğini söylüyor. Adamcağızı tam düzeldiği zaman da cezalandırmama mı istiyorsun? Beş çocuğu olan evin tek erkeğini askere yollamak insanlığa sığar mı? Hayır Yegor, onun adını bir daha ağzına alma. Hanımefendi böyle diyerek bardağındaki reçelli sudan içmeye başladı. Yegor Mihailovic suyun kadının boğazından geçişini izledi. Sonra soğuk bir sesle kısaca bu duruma göre Dutlovlardan birini göndermemizi mi buyuruyorsunuz diye sordu. Kadın ellerini salladı. Neden beni anlamıyorsun bilmem ki. Dutlovların kötülüğünü mü istiyorum? Onlara düşmanlığım mı var benim? Böyle hamarat köylüler için neler yapabileceğime tanrı tanığım olsun. Köşedeki tabloya baktı. Ama bunun Tanrı olmadığını anımsadı. Aman canım ne olacakmış hepsi bir diye düşündü. 300 ruble konusunun gene hatırına gelmeyişi çok tuhaftı. Şimdi ben nasıl davranayım? Açıkçası ne yapacağımı kestiremiyorum. Aklım ermez böyle şeylere. Sana güveniyorum işte ne istediliyorsun. Yasaya göre ve herkesi memnun edecek biçimde yaptır seçimi. Başka ne diyeyim? Yalnız Dutlowların değil herkesin durumu sıkışık. Ama bak polikeyi vermek yok ha. Onu göndermenin benim için ne korkunç bir şey olacağını unutma. Kadıncağız coşmuş, konuştukça konuşuyordu. O sırada hizmetçi kız içeriye girdi birden. Dun yaşa, ne var kızım? Hizmetçi kız, Yegor Mihailoviç'i öfkeyle süzdükten sonra bir köylü geldi. Yegor Mihailoviç'e kurul beklesin mi diye soruyor dedi. Ne biçim kahya bu böyle? Hanımefendi'nin sinirlerini bozdu. Saat ikiye kadar uyumaz gayrı diye düşünüyordu hizmetçi kız. Hanımefendi efendi Kahya'ya, "Hadi git artık Yegor. İyi düşün, öyle yap." dedi. Baş üstüne. Dutlovlar'la ilgili tek söz söylemedi. "Parayı aldırmak için bahçıvana kimi göndereceksiniz? Petruşka kentten dönmedi mi daha?" "Hayır efendim. Onun yerine Nikolay gidemez mi?" "Dunyaşa, babam bel ağrısından yatıyor." dedi. Kahya, "Benim yarın gitmeme emir buyurursanız eğer." diye söze başladı. "Hayır Yegor, senin burada işlerin var." Kısa bir süre düşündü. Para ne kadardı bakayım? 1500 ruble efendim. Hanımefendi Yegor'un yüzüne kararlı gözlerle baktı. Polikeyi gönderelim. Yegor Mihailovic gülümsüyormuş gibi dişlerini aralamadan dudaklarını yaydı. Yüzü hiç değişmedi. Bağış üstüne efendim. Onu hemen bana gönder. Peki efendim. Böyle dedikten sonra Yegor Mihailovic yazıhaneye yollandı. İki. Ezik görünüşlü, pasaklı, üstelik başka köyden gelmiş bir adam olan polikeyi ne kilerci, ne büfeci, ne kahya, ne de hizmetçi korurdu. Onun tek arka çıkanı, tek kayıranı yoktu. Karısı ve çocuklarıyla başını sokacağı berbat mı berbat, bedava verilmiş bir dam altında otururdu. Toprağı bol olsun, beyefendinin uşaklar için yaptırdığı köşeler şöyleydi. On arşınlık eni boyu olan taş odaların ortasına bir Rus ocağı kurulmuştu. Bunun çevresinde, konak kuşaklarının söyledikleri gibi bir koridor bulunuyordu. Bu koridor boyunca sıralanmış, bir ailenin barınacağı dört ayrı köşenin ne kadar dar bir yer olduğunu varın siz düşünün. Hele giriş kapısının dibinde olan polikeyin köşesi, basma kılıflı yastıkları ve yorganıyla, ana babanın bölmesi, bebekli bir beşik, üzerinde yemek pişirilen, kapkacak yıkanan, bütün avır zavarın konulduğu at baytarı olan polikeyin çalıştığı üç ayaklı bir sehpa, tekneler, giyecekler, tavuklar, bir dana ve yedi kişilik bir aile bu daracık köşeyi dolduruyordu. Ocağın, üzerinde insanların ve eşyaların durabildikleri dörtte bir bölümü olmasaydı, ayrıca merdiven sahanlığa kadar taşmasalardı, kımıldanacak yer kalmazdı. Sahanlığa yayılmakta bir sorun oluyordu hani… Ekim ayında havalar soğudu mu, kışlık giyecek olarak yedi kişi için evde ancak bir hırka vardı. Bununla birlikte çocuklar koşarak, büyükler çalışarak, bir de sıcaklığı 40 dereceye çıkan ocak üstünde sırayla oturarak ısınırlardı. Bu koşullar altında yaşamak son derece zor olmalıydı. Ama onlar için zor diye bir şey yoktu. Şöyle böyle yaşayabiliyorlardı. Akulina çocuklarını, kocasını, yur, yıkar, sırtlarına giyecek diker, Keten büker, dokur, ağırtır, yemeğini orta ocakta pişirir, kotarır, komşularıyla çekişir, dedikodu yapardı. Aylık ücretleri çocuklara yettiği gibi bir inek beslemek için yemede para artıyordu. Öte yandan odun olsun, hayvana taze ot olsun bedavaydı. Arada sırada ahırdan kuru ot düşerdi paylarına. Bir evleklik bostanları bile vardı. İnekleri buzağlamıştı, tavukları hiç eksik olmazdı. Polikey ahırda hizmet ederdi. İki tay'a bakar, atların, sığırların kanını alır, toynaklarına temizler, yaralarına kendi bulduğu merhemleri sürer, tulumbayla su çeker, bütün bunlara karşılık erzak alırdı. Konağın ahırından yulaf da gelirdi. Orada görevli köylü, düzenli olarak ayda iki ölçek yulafa karşı birkaç funt koyun eti verirdi. Üzüntüleri olmasaydı yaşamlarına bir diyecek yoktu. Ama ailenin derdi büyüktü. Polikey gençlik yıllarında başka köydeki bir tavlada çalışmıştı. Yanına girdiği seyis başı o yere de ün salmış bir hırsızdı. Onu orada oturması için sürmüşlerdi. İşte bu seyisin yanında Polikey çıraklık yaptı. Genç yaşında eli kötü şeylere alıştı. Sonra bunlardan kurtulmak istediyse de başaramadı. Anasız babasız büyümüştü. Ona terbiye verecek yakını bulunmayan, zayıf karakterli bir delikanlıydı. Polikey içki içmeyi sever, bir eşyanın nerede işe yaramadan durmasından hiç hoşlanmazdı. Hamut kayışı mı olur, yoksa şöyle para edecek cinsten bir şey mi? Hepsi Polikey İl için evinde vardı. Bu eşyaları seve seve parayla ya da şarapla değiş tokuş eden insanlar her yerde bulunuyordu. Tüm köylülerin söylediği gibi bu en elverişli kazanç yoluydu. Öğrenilmesi, yapılması kolaydı. Hele bir de tadını aldın mı başka bir iş yapmayı canın istemezdi. Yine de bu tür para kazanma yolunun kötü bir yanı vardı. Her şey ucuza ve güçlük çekmeden mal ediliyordu. Yaşamak da hoş oluyordu böylece. Ama kötü niyetli insanlar yüzünden mesleğini rahatça yürütemiyordun. Bakmışsın bir gün bütün yaptıklarının bedelini bir kere de ödemişsin. Bütün yaşamın tersine dönmüş. Bir güzel sopa yemişsin. İşte polikeyin başına da böyle bir şey geldi. ''Bir sığırtmacın kızı olan karısı, bereket versin, güvenilir, akıllı, hamarat bir kadındı.'' Polikeyi birbirinden güzel beş çocuk verdi ardı ardına. O kazançlı mesleğini de bırakmıyordu Polikey'in, işleri tıkırında gidiyordu. Ama bir gün nasıl olduysa ansızın yakayı ele verdi. İşin kötüsü pisi pisine yakalanmıştı. Köylünün birinin kayıp dizginlerini evinde saklamak yüzünden oldu bu iş. Doğaldır ki buldular, bir güzel dayak attılar.'' Hanımefendiye götürdüler. Sonra da onu her yerde gözetlemeye başladılar. Bir daha, bir daha tongaya düştü. Herkes kötü sözler söylemeye başladı. Kahya onu askere göndermekle tehdit etti. Hanımefendi çıkıştı. Karısı ağladı, sızladı. Zavallının düzeni allak bullak oldu. Kötü bir adam değildi polikey. İyi yürekliydi. Yalnız iradesi biraz zayıftı. İçmeyi severdi. Bir türlü kurtulamadığı böyle pis bir alışkanlık da o içkiye sürüklüyordu. Öyle günler oluyordu ki ay yüzünden eve gelince karısı dövüyor, azarlıyor, o da ne yapsın ağlıyor, ben talihsizin biriyim ne gelir elimden, gözüm çıksın bir daha yapmayacağım diyordu. Ama aradan daha bir ay geçmiyordu ki gene evden sıvışıp gidiyor, içiyor, iki gün ortalıkta gözükmüyordu. Köylüler bu adam içki parasını bir yerden buluyor diye kuşkulanıyorlardı yeniden. Son işi yazıhanenin saatini çalmak oldu. Yazıhanenin duvarında bir saat vardı. Çoktandır işlemiyordu. Bir keresinde polikeyin oraya yalnız gitmesi gerekti. İçeriye girince saat aklını çeldi. Alıp götürdü. Kentte birine sattı. İşe bakın ki saati sattığı dükkan sahibi konak hizmetçilerinden bir kızın kayınbabasıymış. Bayrama köye gelince saatten söz ediyor. Sanki pek gerekliymiş gibi işi kurcalıyorlar da kurcalıyorlar. Kahya polikeyi hiç sevmezdi. Kimin çaldığını buldular sonunda. Hanımefendiye haber verdiler. O da polikeyi çağırdı. Polikeyi içeri girer girmez efendisinin ayaklarına kapandı. Ona bu aklı karısının öğrettiğini dokunaklı, coşkulu sözlerle açıkladı. İyi rol yapmıştı doğrusu. Hanımefendi polikuşkaya öğüt verdi. Çok şeyler söyledi. Tanrı, erdemli olma, öbür dünyadaki yaşam, karısı, çocukları hakkında İncil'den parçalar okudu. Gözlerinden yaş geldi köylü Ceiz'in. Hanımefendi en sonunda seni bağışlıyorum ancak böyle şeyleri bir daha yapmayacağına söz ver dedi. Polikey içli içli ağlayarak ölünceye kadar yapmayacağım. Yaparsam elim kırılsın, iki gözüm kör olsun diye tövbe etti. Polikey eve geldi, danalar gibi büyürdü. Bütün gün ocağın üstünde yattı. O günden sonra Polikey'in kötü bir davranışı işitilmedi. Şu var ki, yaşamanın tadı da kalmamıştı artık. Herkes ona hırsız gözüyle bakıyor, asker alma zamanı gelince hep onun adını ileri sürüyorlardı. Başta söylediğimiz gibi Polikey at baytarıydı. Onun baytarlığa nasıl başladığını kimse bilmiyordu. Hoş, kendisinin de bildiği yoktu ya... Sürgüne gönderilen seyis başının yanında tavlada bölmelerin gübresini temizlemekten, ara sıra atları tımar etmekten, su taşımaktan başka iş görmemişti. Baytarlı orada öğrenemezdi. Daha önce dokumacılık yapmış, bahçelerde çalışıp bahçe yollarını temizlemiş, cezalı olarak tuğla kesimi, sonra da vergilerini ödemek için bir tüccarın kapıcılığını yapmıştı. Buralarda da böyle bir meslek öğrenemezdi. Ama Bey Konağının ahırında işe girdikten sonra çok iyi hatta olağanüstü bir baytarlık becerisiyle çevrede ün salmaya başladı baytarlığa gelince birkaç kez atın kanını alır sonra hayvanı yere devirir budunu şöyle bir kıvırır Toynağının ortasını kanatıncaya kadar keser, ağzında debelenmesine, kişnemesine aldırmaksızın bunun ayak kanının alınması olduğunu söylerdi. Sonra atın sahibi köylüye hayvanın hafiflemesi için iki damarından birden kanın alınması gerektiğini açıklar, kör bir neştere tokmağıyla vurmaya başlardı. Sonra karısının yazmasından yaptığı sargıyı köylü atının karnına sıkıca sarıp, bütün bıcılganlara göz taşı tozu ekmeyi yaraları bir şişedeki sıvıyla ıslatmayı akıl etti. Bir ara yaralar aklına gelen her şeyi sürüyordu. Atlara eziyet ettikçe, hayvancı öldürdükçe polikeye daha çok inanıyorlar, ona daha çok at getiriyorlardı. Bana kalırsa bizlerin polikeyin yaptıklarına gülmemiz haksızlık olur. Güven aşılamak için polikeyin kullandığı yöntemler, atlarımızı ve bizi etkileyen, çocuklarımızı da etkileyecek olan yöntemlerin aynısıydı. Polike'in somurtkan yüzüne güvenle, korkuyla bakan köylüceyiz, yalnızca bütün serveti değil, aynı zamanda ailesinin üyesi biricik kısrağını yere devirip başını karnına dayayan bu adamın bilmediği bir yeri kesmek için elini kaldıracağını aklına bile getirmezdi. Kanın, etin, kanlı ve kansız damarın nerede olduğunu biliyormuş gibi bir tavır takınarak, şifa verici çaputu ve göz taşı dolu şişeyi dişleriyle kavrayan polikey, kollarını sıvayıp ince elleriyle atın ağrıyan yerini tutar, geberesi buna can mı dayanır diyen gizli düşünceleriyle atın can alıcı bir yerini cüretle keserdi. Köylü bunu kendisi ölse yapamazdı. Her şey olup bitince de atını kendi eliyle getirip polikeye can damarını kestirdiği için zerrece üzülmezdi. Sizleri bilmem ama ben, sevdiğim insanlara acı çektiren doktorların yanında da aynı şeyi hissederim. Bineşler, neşter, kezzap dolu, beyazımtırak gizemli bir şişeyle basur, ağrıma, kan salma, yara kesme ve benzeri sözler, sinirler, romatizmalar ve benzeri bilimsel terimlerin aynısı değil mi? Ne dersiniz? Yanılmak ve hayal kurmak cüretini göster sözü ozanlardan çok doktorlar baytarlar için kullanılmıştır. 3. Ekim gecesinin ayazlı loşluğunda kurul yazıhanenin önünde bir uğultuyla acemeer seçerken aynı akşam polikey karyolasının kıyısına oturarak ne olduğunu kendisinin bile bilmediği bir at ilacını sehpanın boş bir yerinde şişenin dibiyle eziyordu. Sehpanın önünde kezzap, kükürt, İngiliz tuzu ve bir tutamda ot vardı. Kendi kendine bir gün bu otun pişik için iyi geleceğini düşünüp hatta onu başka hastalıklar için de yararlı sayarak toplamıştı. Çocuklar uyuyorlardı. İkisi ocağın üstüne, ikisi karyolaya, biri de Akulina'nın yün yanına koyduğu beşiğe yatırılmıştı. Efendilerinin kötü yanan mumlarından arta kalan bir mum dibi pencerenin önünde tahta bir şamdan dayanıyordu. Kocası önemli işinin başından ayrılmasın diye Akulina iki bir mumu düzeltmek için kalkıyordu. Polikeyi işe yaramaz bir baytar, ciğeri beş para etmez bir adam sayan liberal görüşlü insanlar vardı yeryüzünde. Çoğunluğu oluşturan karşı görüştekilerse onu kötü bir adam ama işinin ustası biri olarak görürlerdi. Akulina'ya gelince, kocasını sık sık baylamasına hatta dövmesine karşılık polikeyi kuşkusuz dünyada birinci sınıf baytar ve eşsiz bir insan sayardı. Eşe bakın, polikey avucuna sehpada dövdüğü karışımdan döktü. ''Terazi kullanmaz, terazi kullanan Almanlar hakkında da alayla böyle eczacılık olmaz.'' derdi. Karışımı avucunda oplatarak şişeye boşalttı. Koyduğu toz ona az göründü. Bu kez on kat fazlasını döktü. Kendi kendine ''Hepsini koyarsam daha çabuk iyileşir.'' diye söylendi. Akulina, kocasının sesini işitince hemen dönüp baktı. Onun bir şey istemesini bekledi. Ama kendisiyle ilgili bir durum olmadığını görerek omuz silkti. ''Hah, canı çıkası.'' Kendi kendine söyleniyor diye geçirdiği içinden. Gene işine koyuldu. Polikey'in ilaç karışımını boşalttığı kağıt masanın altına düştü. ''Akulina bunu hiç sektirir mi?'' ''Anyutka, bak baban bir şey düşürdü, al onu!'' diye bağırdı. Anyutka, ince çıplak bacaklarını üzerine örtülen yorganın altından çıkardı, kedi yavrusu gibi masanın altına girerek kağıdı aldı. ''Al babacım!'' dedi. Üşüyen ayaklarını hemen yatağa sokuverdi. Peltek konuşan küçük kız kardeşi uykulu sesiyle çığlık attı. Ne yetiştiyip duyuyorsunuz? Akulina, şimdi ikinize de başlatmayın diye bağırınca iki kafacık birden yorganın altında kayboldular. Şişenin tıkacını tıkayan polikey en azından üç ruble verirler dedi. Atı bununla hemencik iyileştiririm. Daha fazla eder ama neyse, çok da kafa patlattık. Akulina Nikita'dan biraz tütün istese parasını yarım veririm. Ağzlığını mühür momundan yaptığı ıhlamur ağacından, boyası dökülmüş küçük çubuğunu pantolon cebinden çıkardı. Çanağına kesesinde kalan tütünü doldurmaya başladı. Akulina işini bıraktı. Bir yere takılmadan dışarıya çıktı. Bir yere takılmadan koridordan geçmesi kolay olmuyordu kadıncağızın. Polike küçük dolabı açtı, şişeyi oraya koydu. Boş bir kadehi tepesine dikti. İçinde vodka kalmamıştı. Yüzünü buruşturdu. Ama karısı tütünü getirince çubuğunu iyice doldurdu, yakıp tüttürerek yatağa oturdu. Günlük işini bitiren bir adamın iç rahatlığı ve gururuyla yüzü parlıyordu. Ertesi gün atın dilini tutarak ağzına bu şaşırtıcı karışımdan dökeceğini mi düşünüyordu, yoksa işe yarar bir adamın her yerde aranacağını, bir dediğinin iki edilmeyeceğini mi geçiriyordu aklından, orası pek bilinmez. İşte Nikita da tam istediği kadar tütün göndermişti. Keyfi yerindeydi şimdi. Ama birden tek menteşeli kapı geriye fırladı. Yukarıdaki kız içeriye girdi. Ayak işlerine gönderilen en küçük hizmetçi kızdı bu. Bilirsiniz, yukarı demek, konak demektir. Oysa konak yer olarak aşağıda bulunuyordu. Aksiyut kağıdındaki bu kız her zaman ateş gibi koşar. Koşarken kolları bükülmez. Kız hızlandıkça yanlarında değil, iki sarkaç gibi önünde sallanırdı. Kızın yanakları pembe renkli entarisinden daha kırmızıydı. Dili de ayakları gibi çabuk işlerdi. Gene öyle uçarcasına ileri girdi. Hiç neden yokken ocağın köşesine tutundu. Bir ileri bir geri sallanmaya başladı. Her seferinde ikişer üçerden fazla sözcük söylemek istiyormuş gibi tıkana tıkana Akulina'ya dönerek tüm hızıyla konuşmaya başladı. Hanımefendi polikeyi ili için hemen şu dakikada yukarıya gelmesini buyurdu. Hemen derken durdu derin bir soluk aldı. Yegor Mihalic hanımefendinin yanındaydı. Askerlik işlerinden konuştular. Polikey İliç'ten söz ettiler. Avdotya Mikolavna hemen şimdi gelmesini buyurdu. Hemen gelsin diye bir dakika soluk aldı. Emir verdi. Aksiyutka, Polike'ye, Akulina'ya, yorgandan başlarını çıkaran çocuklara yarım dakika kadar baktı. Ocağın üzerinde duran bir ceviz kabuğunu kapıp Anyutka'ya attı. Bir kere daha hemen şimdi gelsin diyerek kasırga gibi dışarıya fırladı. Gövdesinin yanındaki sarkaçlar her zamanki hızıyla koştuğu doğrultuya karşılık sallanmaya başladılar. Akulina yerinden doğruldu, kocasının çizmesini getirdi. Bunlar yırtık, giyle giyle aşınmış eski bir çift asker çizmesiydi. Fırının üzerinden pardesüyü aldı, yüzüne bakmadan kocasına verdi. İliç, gömleğini değiştirmeyecek misin? Iı Kocası ayakkabısını, pardesüsünü giyerken Akulina bir kez olsun onun yüzüne bakmadı. Bakmadığına da iyi etti. Adamda bet beniz atmıştı, çenesi titriyordu. Gözlerinin iyicil, zayıf, suçlu insanlarda görülen ağlamaklı, saygılı, çok mutsuz bir anlatımı vardı. Saçını taradıktan sonra çıkmak için karısı onu durdurdu. Cepkeninin üstüne sarkmış duran gömlek kaytanını düzeltti, şapkasını başına geçirdi. Bölmenin öbür yanından marangozun karısının sesi işitildi. ''Hey, Polike size sizi hanımefendi mi çağırmış?'' Polikey'in çocukları bir çömlek küllü suyunu döktüler diye bu sabah Akulina ile aralarında sert bir ağız kavgası çıkmıştı. Polikey'i hanımefendinin yanına çağırdıkları için keyfine diyecek yoktu şimdi. İyiliği için çağıracak değillerdi ya. Kurnaz, içten pazarlıklı, rahatsız edici bir kadındı marangozun karısı. Diliyle ara gibi sokan onun gibi biri daha bulunamazdı. En azından o kendini öyle sanırdı. Kendi alışveriş için gönderseler gerek.'' diye devam etti. ''Değil mi ya? Bu işe güvenilir adam seçerler. Bakın işte sizi gönderiyorlar. Ne olur bana da çeyreklik bir çay alıverin polikeyili iç.'' Akulina gözyaşlarını zor tuttu. Hırsından kendi kendini yerken dudakları ağlamaklı ağlamaklı büzüldü. Marangozun şu edepsiz karısının iğrenç saçlarından bir tutu verirdi ama neyse. Çocuklarına bakıp da onların yetim, kendisinin de askerden dul kalacağını düşününce marangozun karısının iğneleyici sözlerini unuttu. Elleriyle yüzünü kapadı, yatağa oturdu. Başı yastığa düştü. Annesinin dirsekleri altından yorganı çeken küçük kızı, peltek diliyle ''Anneciğim, üstüme çöktün.'' diye sızlandı. Akulina dayanamayıp bağırdı. ''Canınız çıksın he mi? Ne talihsiz kadınmışım ki, sizleri doğurdum da doğurdum.'' Bak kül suyunu unutmayan marangozun karısı sevincinden zıplarken Akulina hüngür hüngür ağlıyordu. 4. Aradan yarım saat geçti. Bebek ağlamaya başladı. Lina kalkıp çocuğu emzirdi. Artık ağlamıyordu ama hala güzel olan yüzüne yumruklarını dayamış, bitmekte olan muma dalgın dalgın bakıyordu. Niçin kocaya vardığını, niçin bu kadar çok asker alındığını, bir de marangozun karısının yaptıklarını ondan nasıl çıkaracağını düşünüyordu o sırada. Kocasın ayak seslerini işitince, gözyaşı izlerini silerek ona yol vermek için ayağa kalktı. Polikey kurumla içeri girdi. Daha da kasılarak kuşağını çözdü. Eee ne oldu? Niçin çağırmış? Diye sordu Akulina. Hah belli. Polikey pek akıllarına gelmez. Ama işleri düştü mü, kim olur, kim olur, polikuşku olur. Ne işiymiş? Polikey yanıt vermek için ağırdan alıyordu. Çubuğunu yaktı, yere tükürdü. Tüccardan para almaya gidecekmişim. Akulina tüm şaşkınlığıyla paramı getirecekmişsin diye bağırdı. Polikey alay alaylı güldü, başını salladı. Sözüne de Atika, kötü işler çevirdiğin için seni uyarmıştım. Gene de sana herkesten çok güveniyorum dedi hanımefendi. Komşuları işitmesi için yüksek sesle konuşuyordu. Düzeleceğine söz vermiştin. İşte sana fırsat, sana inandığımın ilk kanıtı. Tüccarın yazıhanesine git, parayı al getir dedi. Ben de ona dedim ki biz sizin köleniziz. Tanrı olduğu kadar size de hizmet etmek zorundayız. Yeter ki başımızdan eksik olmayın. Buyruklarınızı canla başla yerine getiririz. Her isteğiniz bizim için emirdir. Çünkü sizin köleniziz biz. Kendine özgü, zayıf, iyi yürekli, suçlu bir adam gülümseyişiyle gülümsedi. O da bana dedi ki söz ver bana ''Dürüstçe namusunla gidip geleceksin. Anlıyor musun? Bütün geleceğin bu işe bağlı. İşin üstesinden alnımın akıyla gelmem gerektiğini anlamaz olur muyum? Benim için çok iftira attılar. Başkalarını suçlamak kolay. Oysa ben şimdiye dek hiçbir zaman sizin kötülüğünüzü istemiş, böyle bir şey düşünmüşdim dedim. Söylediklerim aklına yatmış olmalı ki hanımımız yumuşadı. ''Sen'' dedi. ''Benim sağ kolum olacaksın.'' Biraz sustu. Yüzünde gene aynı gülümseme belirdi. Böyleleriyle nasıl konuşulacağını bilirim. Vergilerimi ödemek için yanında çalıştığım sıralarda tüccar beni verirdi birden. Ama ben konuşmaya başladım mı adamı kısa zamanda tavlar yumuşatırdım. Akulina sordu. E para çok mu? Polikey umursamaz bir tavırla. 1500 ruble dedi. Karısı başını salladı. Ne zaman gidecekmişsin? Yarın gitmemi buyurdu. İstediğin atı al. ''Bizim yazaneye uğra güle güle git.'' dedi. Akulini ayağa kalkarak İstavros çıkardı. ''Şükür sana Tanrım.'' Kocasının gömleğinin yeninden tutup bölmenin ötesindekiler işitmesin diye fısıltıyla ''Tanrı yardımcın olsun eli iç.'' dedi. ''Gittiğin zaman ağzına bir damla içki koymamak için İsa adına haç öpmeni istiyorum.'' Adam burnundan soluyordu. ''Bu paralarla gidip bir de içki mi içeceğim? Sen neler söylüyorsun karıcığım?'' Sonra bir süre sustu, gülümsedi. Ama görseydin, konakta biri öyle güzel piyano çalıyordu ki. Konaktaki genç kızlardan biriydi sanıyorum. Hanımefendinin karşısında şöyle yüksekçe bir yerde duruyordum. Kız da kapının arkasında çalıyordu. İstedim ki ben de oturup biraz tıngırdatayım. Bilirsin, beceririm de. Yarına temiz bir gömlek hazırla. Yataklarına mutlu girdiler. 5 o sırada yazanenin önünde halk kurulu uğultuyla kaynaşıyordu. İşin şakaya gelir yanı yoktu. Köylülerin hepsi de toplantıya gelmişti. Yegor Mihailovic durumu bildirmek için hanımefendinin yanına girerken şapkalarını giydiler. Hep bir ağızdan başladılar. Kahyanın yokluğunda sesler çoğaldıkça çoğaldı. Gürültü arttı. Ara sıra hırıltılı, kopuk kopuk konuşmaların kestiği bu gür seslerin uğultusu bitmek bilmiyordu. Azgın bir denizin çağıltısı gibi hanımefendinin konağının pencerelerine kadar yayılıyordu. Hanımefendi o sırada şiddetli bir fırtınaya tutulmuşçasına sinir bunalımları geçirmekteydi. Korkunç ve tatsız olan yalnız uğultu değildi. Sanki sesler, patırtılar daha da artacakmış, sonunda büyük bir çıngar çıkacakmış gibi bir duygu içindeydi. Şu işi gürültüsüz, patırtısız, din kardeş sevgisi adını anlaşarak yapamazlar mıydı acaba diye düşünüyordu. Hep birazdan konuşan pek çok insan arasında Dülger Fyodor Rezunun sesi en üst perdeden çıkıyordu. Onun da Davoyin ikisi vardı. Durmadan Dutlovlara sataşmasının nedeni buydu. Altta kalmak istemeyen ihtiyar Dutlo, önceleri gerisinde durduğu kalabalığın önüne çıkmıştı. Kollarını geniş geniş açarak, ikide bir yutkunup sakalını sıvazlayarak burnundan burnundan konuşuyordu. Aslında ne söylediğine kendisinin bile anladığı yoktu. Arkasına aldığı çocuklarıyla yeğeni göğüs göğüse birbirine yapışmışlardı. İhtiyar Dutlov civciv çaylak oyununda anaç tavuğa benziyordu. Çaylak olan Rezun'du. Ama tek Rezun değil, bütün iki kuralılar, tek kuralılar Dutlova saldıran bütün kuruldu hemen hemen. Tartışma konusu şuydu, bundan 30 yıl önce Dudlov'un bir kardeşini askere almışlardı. Bu yüzden adam 3 kişilik kurallılar arasına girmek istemiyor, kardeşinin hizmetini de göz önüne alarak genel kurada onu da 2 kişilik kurallılarla bir tutmalarını, 3. Acemi eri bütün ikililer içinden seçmeleri gerektiğini öne sürüyordu. 3 kurallılardan 4 aile vardı, biri ihtiyar kurulu başkanıydı, hanımefendi onu bağışlamıştı. Birisinden de geçen er seçmeninde bir kişi alınmıştı. Geriye kalan iki aileden iki asker adayı saptanmış, bunlardan nedense kurula gelmeye bile gerek görmemişti. Gene de delikanlının anası kalabalığın en gerisinde dururken, feleğin birdenbire yüzüne gülüvermesini bekliyordu. Seçilenlerden ikincisi ise yoksul olmadığı halde yırtık pırtık giysisiyle sahanlığın önünde duvara yaslanmış olanları seyrediyordu. Başı önüne eğikti. Ağzını açıp tek söz söylemiyordu. Yalnız arada bir, yüksek sesle konuşmaya başlayan birine dik dik bakıyor, sonra başını gene önüne eğiyordu. Yüzünden mutsuzluk akıyordu genç asker adayının. İhtiyar Semyon Dutlow öyle bir insandı ki, onu birazcık tanıyan herkes saklaması için ona yüzlerce, binlerce rublesini rahatça verebilirdi. Ağırbaşlı, dindar, üstelik varlıklı bir köylüydü. Kilise büyüklerinden de ayrıca. Sağa sola çatmasının nedeni buydu işte. Dülger Rezun uzun boylu, karayağız, içkici, azgın, atak bir adamdı. Kurullarda, pazarlarda işçilerle, tüccarlarla, köylü ve efendilerle giriştiği tartışmalarda sözünü esirgemezdi. Sakindi şimdi ama dili iğneliydi. Boynunun bütün uzunluğuyla, çınlayan sesinin... Konuşma yeteneğinin tümünü kullanarak yutkunan, yavaş yavaş ağırbaşlılığını yitirerek çığırından çıkmaya başlayan Dutlov'un üstüne çullanıyordu durmadan. Tartışmada ondan başkaları da vardı. Yuvarlak yüzü, dört köşe kafası ve kıvırcık sakalıyla orta yaşlı, tıknaz bir adam olan Garaska Kapulov, Rezo'nun tarafını tutan bir tartışmacıydı. Kurullarda verdiği etkili söylevlerle haklı olarak ün kazanmış yeni yetmelerden biriydi. Sonra sarı benizli, sıska, uzun boylu, kamburumsu, seyrek sakallı, gözlü, hırçın, karamsar, her işin altında bir kötülük arayan, beklenmedik çıkışlarıyla abuk sabuk soru ve düşünceleriyle kurul üyelerini birbirine katan bir genç, Fyodor Melnich'in vardı bir de. Bu iki tartışmacı da Rezun'u savunuyorlardı. Onlardan başka, ikide bir araya giren iki geveze daha vardı tartışanlar arasında. Bunlardan biri temiz yürekli, sarı yuvarlak sakallı hırap kovdu. Her sözünün başında sevgili dostum diyordu. Öteki ise kendine her söylenene olur kardeşim diye karşılık veren ufacık suratla Jitkov'du. Jitkov bağırtılı çığırtılı tartışmalardan hiç geri kalmaz, olur olmaz yerde gösterişle laflar ederdi. Bunların ikisi kah bir yanı, kah öbür yanı tutuyorlardı. Ama onların ne dediklerine pek kulak asan yoktu. Hırapkov'la Jitkov gibiler daha pek çoktu. Ama özellikle bu ikisi halkın arasında dolaşarak hanımefendinin yüreğine korku salıyorlardı. Gene de bağıra bağıra konuşmaları boşlukta kalıyordu. Bu ikisinin yaptığı kuru gürültüden başka bir şey değildi aslında. Uğultulardan, çığlıklardan sersemlemişler, kendi seslerini duymanın büyüsüne kaptırmışlardı kendilerini. Kurula katılanların her biri ayrı dünyadaydı. Kimisi üzgün, kimisi efendi efendi oturuyor, kimisi kayıtsız, kimisi de sus pus duruyordu. Erkeklerin arasında elleri bastonlu yaşlı kadınlar vardı. Ama bütün bunlardan bir başka sefer söz edelim. Kalabalığın çoğu kilisede durdukları sırayla duran, arkalarda fısıltıyla ev işlerini, orman kesimi zamanını konuşan ya da uğuldaşmanın kesilmesini sessizce bekleyen köylülerden oluşuyordu. Yoksullar arasında zenginler de vardı. Bunlara kurul ne bir şey verebilir ne de dünyalıklarından bir şeylerini eksiltebilirdi. Geniş, parlak yüzlü Yermil işte bunlardan biriydi. Hayli varlıklı olduğu için köylüler ona koca göbek adını takmışlardı. Yüzünden gücünün bilincine varmış, bundan da kıvanç duyan birinin anlatımı okunuyordu. Ne söylerseniz söyleyin bana vız gelir, dört oğlum var ama bakın kimse el süremiyor der gibiydi. Arada bir Kapılov, Rezun gibi özgür düşünceliler ona çatmıyor değillerdi. Ama Yermil, dokunulmazlığının bilincine varanların kendinden emin, sakin tavrıyla onların lafını hemen ağızlarına tıkıyordu. Eğer yaşlı Dutlov'u civciv çaylak oyununda anaç tavuğa benzetirsek, delikanlılar hiç de civcive benzemiyorlardı. Çırpınmıyorlar, çığlık atmıyorlar, yalnızca Dutlov'un arkasında sessiz sessiz duruyorlardı. En büyükleri olan Ignat 30 yaşlarında, çoluk çocuğa karışmış bir adamdı. İkinci genç Vasili de evliydi ama askerlik için pek elverişli değildi. Üçüncüleri ise Yen Ilyushkaydı. Yeni evlenmişti. cakalı bir gocuk giymişti. Arabacılık yapıyordu. Aktenli, kanlı canlıydı. Amcasının arkasında sessizce ayakta dikiliyor, ara sıra şapkasının altından başını kaşırken kalabalığa bönbön bön bakıyordu. Olanlar onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Oysa çaylaklar asıl onu kapmak istiyorlardı. Konuşanlardan biri... ...Dutlov'un kardeşinin askeri alınışını... ...ileri sürmesine karşılık... ...benim de dedem askerlik yaptıydı... ...ben de kura çekimini kabul etmeyeceğim... ...diyordu. Yok öyle bir töre. Geçen asker toplamada... ...Mine'yi ve çıtıraş ettilerdi. Ama bak amcası hala evine dönmedi. Adam konuşmasını bitirir bitirmez... ...yaşlı Dutlov atıldı. Senin ne baban çara hizmet etti... ...ne de amcan. Sana gelince... ''Efendilerine köyüne şimdiye dek bir yararın dokundu mu?'' ''Hayır. Yalnız sarhoş sarhoş gezdin. Çocukların da ilk fırsatta yanından ayrılıp gittiler. Kiminle geçindiğin görülmüş ki. Bir de sıkılmadan başkalarına saldırıyorsun. Ben on yıldır bekçilik kilise başkanlığı yapıyorum. İki kez evim yandı. Kimse yardıma gelmedi. Kendi kabuğumuza çekilmişiz. Sessizce yaşıyoruz. Namusluyuz diye hepiniz bana mı çullanacaksınız? Hadi verin bakalım kardeşimi geriye.'' ''Belki de ölüp gitmiştir. Hak için Tanrı adına elinizi vicdanınıza koyun. Ey Ortodokslar kurulu! Bunun gibi ayyaşların zırvalarını dinlemeyin.'' Garaska Kapulov, Dutlov'un karşısına dikildi. ''Sen de hep kardeşini öne sürer durursun. Onu askere kurul seçmedi. Ahlaksızlığından dolayı toprağa bol olası beyefendi gönderdi onu orduya. Kardeşin senin için kurtulma nedeni olamaz. Bunu aklına iyice koy.'' Gerasim daha sözünü bitirmemişti ki sarı benizli uzun boylu bir adam olan Fyodor ne ileri çıkarak öfkeyle bağırmaya başladı. Efendimiz kimi isterse onu seçer ama kurul işi sonradan halleder. Kurulumuz şimdi oğluna gitmeyi emrediyor. İstemiyorsan hanımefendiye yalvar. Belki oğullarımdan birini tıraş ettirmemi buyururlar. İşte sana yasa. Böyle söyleyerek sinirli sinirli elini salladı. Eski yerine geçti. Oğlu asker seçilmiş olan kızıl saçlı Roman başını doğrulttu. Öyle, öyle dedikten sonra üzerinde dikildiği basamağa çöküverdi. Çok üzgündü. Bunlar daha konuşulanların hepsi değildi. Gerilerde durarak kendi aralarında sohbet edenler bir yana bırakılırsa gevezeler görevlerini hiç unutmuyorlardı. Ufak tefek Zitkov, Dutlov'un sözlerini onaylayarak, ''Evet, Dutlov'un dediği doğru, Ortodokslar Kurulu!'' diye bağırdı. ''Her şeyi Hristiyanca yargılamalı.'' ''İşte böyle kardeşler, Hristiyanca yargılamalı her şeyi.'' Dutlov'un gocuğunun eteğinden çekip duran iyi yürekli Hrabkov, Garaska Kapulov'un sözlerini desteklercesine ''Sevgili dostum.'' dedi. İnsan her şeyden önce vicdanının sesini dinlemeli. Kardeşin andığı zaman bu iş beyefendinin buyruğuyla olduydu. Kurulun bunda bir suçu yok. Öbürleri de ''Doğru, hepimiz biliyoruz.'' diye onayladılar. Bunun üzerine Rezun, sarhoş gibi zırvalayan kimmiş mi diye böpürlendi. Bana içki içiren sen miydin yoksa oğlun mu? Eğer sarhoş bir adam arıyorsan işte oğlun karşında. Herhalde içkiciliğimi başıma kakacak olanlar sizler değilsiniz. Hadi bir karara varalım. Dutlov'u bağışlamak istiyorsanız iki kurallılardan değil teklilerden seçin. Yoksa hepiniz alay konusu olursunuz. Daha ne konuşuyorsunuz? Üçüncü er Dutlov'lardan çıkacak. Bir takım sesler karma karışık konuşmaya başladılar. Durum açıklık kazanmıştır. Kuraya yalnız üç kişilikler girecektir. Bir başkası oradan atıldı. Hanımefendinin düşüncesini işitmedik daha. O ne buyuracak bakalım? Yegor Mihailoviç söylüyordu. Askere kendi uşağını göndermek istiyormuş. Bu sözler tartışmayı bir süreliğine bastırdı. Ama çok geçmeden gene kızıştılar. Konuşmayı gene kişiselliğe döktüler. Rezun'un sarhoşların birincisi diye sözünü ettiği Dudlov'un büyük oğlu Ignat, Rezun'a gezici dülgerlerin testeresini çaldığını, sarhoş olup karısını öldüresiye dövdüğünü adamın yüzüne haykırarak söyledi. Bunun üzerine Rezun, karısını ayıkken de sarhoş kendi dövdüğünü, bunun ona az bile geldiğini bildirdi. Herkes gülmekten kırılıyordu. Ama testere konusuna nedense çok gücendi. İgnat'a iyice yaklaşarak yakasını topladı. ''Kim çalmış?'' dedin. Ona daha bir yaklaşan iri yarı ignat korkmadan ''Sen çaldın'' karşılığını verdi. ''Ben mi çaldım? Yoksa kendin çalmış olmayasın?'' ''Hayır, sen çaldın.'' Testereden sonra tartışma, çalınan ata, yulaf dolu bir çuvala, köydeki bir bostan tarlasından götürülen kavun karpuza, bir hayvan ölüsüne kadar vardı. İki köylü birbirlerinin hırsızlıklarını öylesine ayrıntılarla sayıp döktüler ki... Başa kalktıkları şeylerin yüzde biri bile doğru çıksa, yasalara göre ikisinin de Sibirya'ya sürgüne gönderilmesi işten bile değildi. Bu arada ihtiyar Dutlov başka bir savunma yolunu seçti. Oğlunun bağırması hoşuna gitmemişti. Onu durdurarak ''Günah! Bırak bunları! Kes sesini!'' dedi. Şimdi yalnız üç oğlu bir arada oturanların değil, çocukları ailelerinden ayrılmışların da üç kurallılar arasına girmesi gerektiğini savunuyordu. Böylece Staroskin'leri de kura'ya katmış olacaktı. Staroskin sessizce gülümsedi, boğazını temizledi, zengin bir köylü tavrıyla sakalını sıvazlayarak efendilerinin emrine boyun eğici bildirdi. Eğer onu kuradan çıkarmışlarsa, oğlu bunu hak etmişti herhalde. Garaska Kapulov oğulları ayrılan aileler için Dutlov'un ileri sürdüğü kanıtları da çürüttü. Eski efendilerinin zamanındaki gibi ayrılmaları izin verilmemeliydi. Olan olmuştu artık. Tek kurallılardan kimseye dokunacak değillerdi. Baba evinden ayrılanların sesleri yükseldi. Gevezeler onlara da destek verdiler. Geçimsizliklerinden mi ayrıldılar? Ayrıldılar diye niçin onlara yüklenelim? Rezun Dutlov'a, yeğenini göndermek istemiyorsan yerine para öde. Gücün yeter, dedi. Dutlov umutsuzca paltosunu düğmeledi. Arkadaki köylülerin arasına karışırken öfkeyle, ''Anlaşılan paramın hesabını tuttun.'' dedi. Bakalım daha Yegor Mihailoviç hanımefendinin yanından gelince ne söyleyecek? 6. Tam da o sırada Yegor Mihailoviç konağın kapısında gözüktü. Şapkalar arda arda başlardan alındı. Kaya yaklaştıkça ortasından, önünden dazlak, kırlaşmış, yarı kırlaşmış, kızıl siyah, sarı saçlı kafalar peşi peşine ortaya çıktı. Sesler yavaş yavaş dindi. Sonra tümüyle kesildi. Yegor Mihailoviç sahanlığa geldi. Konuşmak istiyormuş gibi durdu uzun pardesüsünün ön ellerini beceriksizce sokmuştu. Başında öne kasır şapka, gergin bacaklarının üzerinde dimdik, konağın önünde toplananlara tepeden bakıyordu. Büyük bir bölümü yaşlı, çoğunluğunun yüzleri güzel ve tümü kendisine çevrilmiş, sakallı dik başlar önünde komut verecekmiş gibi duran bu adam, hanımefendinin karşısında olduğundan başka bir görünüş sergiliyordu. Gerçekten görkemli bir duruşu vardı. Dinleyin arkadaşlar. Hanımefendinin kararı şu: Uşağını vermek istemiyor. Aranızdan seçeceğiniz birisi gidecek. Şimdi bize üç kişi gerek. Daha doğrusu bir kişi. Sırası gelen bu yıl gitmezse önümüzdeki yıl gidecek nasıl olsa. Sesler, öyle, bunu biliyoruz diye bağırdılar. Yegor Mihailovitch devam etti. Sonuç olarak Orjushkin ile Mitjushkinlerin Vasca gidecek bir kere. Anı böyle buyurdu. Sesler. Tamam doğru dediler. Üçüncü kişi olarak ya Dutlov'un bir oğlu ya da iki kurallılardan biri gidecek. Buna bir diyeceğiniz var mı? Sesler yükseldi. Dutlov'un oğlu gitsin. Dutlovlar üç kişi. Gene çığlıklar yükseldi. Konuşmalar döndü dolaştı. Köydeki tarlaya, konaktan çalınan telislere gelip dayandı. Yegor Mihailovic yirmi yıldır hanımefendinin mülkünü yönetiyordu. Akıllı, deneyimli bir adamdı. Çeyrek saat kadar durdu, dinledi ve birden herkesi susturarak Dutlovlara kura çekmelerini söyledi. Üç çocuktan biri gidecekti. Kuralları yazdılar, Hrabkov silkelediği şapkasından kağıtları çekmeye başladı. Kura İlyüşkin'e çıktı. Herkes suspus olmuştu. İlya kısılan sesiyle, ''Bana mı? Ver bakayım.'' dedi. Kimse konuşmuyordu. Yegor Mihailovic, ertesi gün gelirlerken acemi parası olan adam başına yedi kapik getirmelerini söyledi. Her şeyin bittiğini bildirerek toplantıyı dağıttı. Kalabalık kımıldandı, köşeyi dönenler ardı ardına şapkalarını giydiler. Konuşmalardan, ayak patırtılarından büyük bir uğultu çıkıyordu. Kahya sahanlıkta kalmıştı, gidenlere arkadan bakıyordu. Genç Dudlovlar köşeyi kıvrılınca bir ara geride duraklayan Dudlov'u yanına çağırdı. Onunla birlikte yazıhaneye girdi. Masanın önündeki koltuğa oturarak ''Sana acıyorum ihtiyar'' dedi. ''Ne yapalım? Sıra senindi.'' Haklarını buldu. Yeğenin yerine para ödeyecek misin, ödemeyecek misin? Şimdi onu söyle. İhtiyar yanıt vermeden Yegor Mihailovic'e baktı. Onun bakışına karşılık kahya ''Bundan kurtuluş yok. Çok uğraştım ama bir şey yapamadım'' dedi. ''Parasını seve seve öderdim ama elimizde avucumuzda bir şey kalmadı.'' yazın iki atımı çaldılar. Yeğenimi severim. Namuslu yaşadığımız için alnımıza böylesi yazılmış demek. O aklına geleni söylesin. Rezunu kastediyordu. Yegor Mihailoviç eliyle yüzünü sıvazladı, esnedi. Anlaşılan canı sıkılmıştı. Çay içme zamanı da gelmişti zaten. İhtiyar, günaha girme dedi. Sandığının köşesine arayı ver. Belki küflü altınlarını bulursun. Topu topu 300 ruble ne olacak? ''Sana öyle bir gönüllü satın alırım ki bayılırsın. Son günlerde böyle birinin olduğunu işittim.'' Dutlov ilde mi?'' diye sordu. ''İlden, kenti ediyordu. Ne diyorsun, kurtulmalığı ödeyecek misin?'' ''Seve seve öderdim. Tanrı adına yemin ederim ama...'' Yegor Mihailovic, Dutlov'un sözünü sertçe kesti. ''Bak ihtiyar, dinle beni. Yeğenin İlyuşka'nın kendine bir şey yapmasından korkuyorum.'' ''Bugün mü olur, yarın mı? Onu hemen gönderelim. Kendi elinle götüreceksin. Bir terslik çıkarsa sorumlusu sensin. Tanrı esirgeye, ona bir şey olursa büyük oğlunu tıraş eder, askere gönderirim. Anlıyor musun?'' Dutlov kısa bir sessizlikten sonra iki kişilik kuralıları da katsaydınız. Yegor Mihailoviç yazık değil mi bize?'' dedi. Ağlamaya, kahyanın ayaklarına kapanmaya hazırdı. ''Kardeşim askerde öldüğü gibi elimden bir de oğlunu alıyorlar.'' Bize niçin böyle saldırdıklarını anlayamıyor diye sürdürdü konuşmasını. Yegor Mihailovic hadi git artık dedi. Elimizden başka bir şey gelmez. Düzen gereği bu. İluşka'ya dikkat et. Ondan sen sorumlusun. Böylece Dutlov evine yollandı. Yürürken sopasını düşünceli düşünceli yolun taşlarına vuruyordu. 7. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde konağın yan bölmesinin sahanlığı önünde yol arabası duruyordu. Bu arabayla Kahya'da yolculuk ederdi. Nedense davul adı verilen iri kemikli Doru Aygır koşulmuştu arabaya. Polikey'in büyük kızı Anyutka, solu sepgene, soğuk rüzgara aldırmaksızın Aygır'ın yanında, göze çarpan bir kokuyla biraz uzakça yalın ayak dikiliyor, bir eliyle hayvanı dizgininden tutuyordu. Sırtında eski bir hırka vardı. Bu hırka ailede yorgan, kürk, başörtüsü, halı, paltosu türünden çeşitli işlere yarardı. Polikein ailesinin köşesinde telaş artmıştı. Ortalık henüz karanlıktı. Yağmurlu günün sabah aydınlığı, şurasına burasına kağıt yapıştırılmış pencerecikten yeni yeni içeri sızıyordu. Yorganları giysi olarak alınıp yerine annelerinin yazması bırakıldığı için küçük çocuklar üşüye üşüye yatıyorlardı. Akulina fırındaki yemek işini bitirdikten sonra çocukları bir süre yalnız bırakmış, kocasının yol hazırlığıyla uğraşmaktaydı. Gömlek temizdi. Açlıktan ağızlarını açan çiziler, adamcağızın başına epeyce bir sıkıntı açacağı benziyordu. İlk iş olarak kendi giydiği biricik kalın yün çorabını çıkarıp kocasına verdi. İkinci olarak da ahırda kötü kötü dururken, il için üç gün önce eve getirdiği bellemeden güzel ayakkabı keçeleri yapmaya akıl etti. Böylece çizme deliklerini tıkamış, kocasının ayaklarını ıslanmaktan korumuş olacaktı. Ayaklarını karyolanın üstüne koyarak oturan İliç, kemerinin kirli bir ip görünümü almamasını uğraşıyordu. Peltek küçük kız, onu tepeden tırnağa örtüp ayaklarına dolaşan kürkü içinde, şapkasını istemesi için Nikita'ya gönderilmişti. Kentten kimine iğne, kimine çay, kimine zeytinyağı, kimine tütün satın almasına polikeye söylemeye gelen uşaklar telaşı daha da arttırıyorlardı. Semaverini fırına sürüp İliç'i tavlamak için maşrapayla çay adını verdiği bir sıvı getiren marangozun karısı da ona kentten şeker ısmarladı. Nikita şapkasını vermek istememişti. Bu durumda Polike İliç kendininkini bir düzene sokmalıydı. Yani dışarı fırlayan pamukları içeri tıkıp deliği çuvaldızla dikmek gerekiyordu. O da öyle yaptı. Bellemeden yapılan keçi çoraplar önce ayağına olmadı. Anyutka üşümüştü. Neredeyse davulu bırakacaktı. Kürkü maşka kaparak onun yerine nöbete girdi. Ama maşka da kürkü çıkarmak zorunda kaldı. Davulu tutmaya Akulina kendisi gitti. Yalnız hırkayla terliği bırakarak ailenin bütün giyeceğini sırtına geçiren İliç en sonunda işlerini bitirdi, derlenip toparlandı, arabaya bindi. Giydiklerine sıkıca sarındı, altındaki kuru otu düzeltti, bir daha sarındı, dizginleri topladı, çok temkinli insanların yaptıkları gibi bir daha sıkı sıkıya sarındı, arabayı sürdü. Küçük oğlu Mişka koşa koşa sağınlığa çıkarak arabaya onu da almasını istedi. Mişka'nın peşinden Peltek Maşka, onu da Ayaba'ya bindiği meleğine, küksüz üşümediğini söylüyordu. Polike davulu durdurdu. Zayıf gülümsemesiyle çocuklara gülümsedi. Akulina iki küçüğü kocasının yanına oturttu. Kulağına eğilerek yeminini unutmamasını, yolda ağzına tek damla içki koymamasını fısıldadı. Polikey çocukları demirci dükkanına kadar götürdü. Orada onları arabadan indirdi. Bir daha sarındı. Şapkasını bir daha düzeltti. Kısa adımlı, temkinli bir tırısla koşan atı dehledi. Araba yürürken sarsıntıdan yanakları hopluyor, ayakları arabanın kövdesine vuruyordu. Maşka ile Mişka, çıplak ayaklarıyla kaygan tepeden eve doğru çığlık atarak öyle hızlı koştular ki, köyden konak kuşaklarının yanına gelmekte olan bir köpek onlara baktı, Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp havlayarak gerisin geri kaçmaya başladı. Bunu işiten çocukların çığlığı on kat arttı. Hava çok bozuktu. Soğuk rüzgar insanın yüzünü bıçak gibi kesiyordu. Karla yağmur arası ince bir sağanak, il için yüzünü, soğuk dizgin uçlarıyla birlikte cepkenin yerlerine sakladığı çıplak ellerini, hamutun deri kaplamasını, kulaklarını yatırarak gözlerini kısan davulun yaşlı kafasını dalga dalga dövüyordu. Sonra birden kesiliyor. Hava bir anda açılıyor. Mavimtırak kar bulutları aralanmaya, bulutların boşluğundan güneşin ucu görünmeye başlıyordu. Ama bunlar polikeyin gülümsemesi için geçici ve neşesiz ışıldamalardı. Çevresine aldırmayan polikey tatlı hayallere dalmıştı. Sürgüne göndermek istedikleri, askerlikle gözünü korkuttukları, yalnız aklı başında insanların dövüp sövmediği, onların dışında herkesin çiğneyip geçtiği Polikei topluca bir parayı hem de çok miktarda parayı almaya gidiyordu işte. Hanımefendi güvenip bu iş için onu seçmişti. Üstelik kendi bindiği davulu koştukları kahye arabasını da altına vermişti. Konak bekçisi filanmış gibi dizginleri ve hamut bağları kayıştandı arabanın. Polikey daha dik oturdu. Şapkasının pamuğunu düzeltti. Yeniden sarındı, örtündü. Bununla birlikte İliç kendisinin zengin bir konak bekçisine tıpatıp benzediğini sanıyordu. Hayallerinde biraz ileri gidiyor demekti. On binlik serveti olanlardan başlayarak bütün tüccarların kayış koşumlu arabalarla yolculuk ettiğini herkes bilir. Onlarınkine benzeyen de yalnız dizginlerdi zaten. Bunun dışında herhangi bir benzerlik hak getiren. Mavi mi yoksa siyah mı olduğu seçilmeyen pardesüsüyle sakallı bir adam oturmuştu arabanın önüne. Atının yemlenmiş mi, kendisinin tok mu olduğu, hayvanın nasıl koşulduğu, tekerlerin demir çemberini nasıl yapıldığı, arabacının nasıl giyinip kuşandığı, binlerle mi yoksa yüzlerle mi alışverişe çıktığı ilk bakışta belli oluyordu. Polikein ellerine, yüzüne, bir süre önce bıraktığı sakalına, kemerine, arabanın önüne girişi güzel serdiği kuru ota, cılız davula, aşınmış şınalara bakan her deneyimli göz, değil tüccarın, celebin, konak bekçisinin yüzlerle onlarla bile işi olmayan zavallı bir uşağın yolculuğa çıktığını anlayıverirdi hemen ama İlitch böyle düşünmüyordu tatlı hayallere dalmıştı hem de ne tatlı hayaller koynunda 1500 ruble taşıyacak bir adamdı bugüne bugün dönerken isterse Dovulu köy yolunda o deste çevirir aklına esen her yere gidebilirdi ancak İlitch bunu yapmayacaktı Paraları hanımefendisine getirip teslim edecek, kimsenin böyle yüklüce bir para taşımadığını söyleyecekti. Bir meyhanenin önünden geçerken davul son dizgini çekmeye, duraklamaya, sağa sapmaya başladı. Ama Polikey alışveriş için kendisine verilen paralar cebinde olduğu halde kırbacını şaklattı, oradan geçip gitti. Davul başka bir meyhanenin önünde gene aynı şeyi yaptı. Polikey öğleye doğru arabadan indi. Efendisinin adamlarının her zaman kaldıkları bir tüccarın hanının avlu kapılarını açtı, arabayı içeri soktu, atı çözdü, kuru ota yanaştırdı. Ne kadar önemli bir iş için gelmiş olduğunu anlayacaklarından emin, tüccarın ırgatlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Sonra şapkasında taşıdığı mektupla birlikte Bahçıvan'a yollandı. Polikeyi tanıyan Bahçıvan, mektubu okuyunca göze batan bir kuşkuyla parayı götürme işinin gerçekten ona mı verildiğini sordu. İl hiç buna gücenmeyi bile beceremeden, zayıf gülümsemesiyle gülümsedi. O kadar. Bahçıvan mektubu bir daha okudu. Parayı çıkarıp polikeye verdi. Polikey para tomarını koynuna yerleştirdi, arabayı bıraktığı hana yöneldi. Ne haneleri ne de içkili yerleri göz görüyordu. Tüm benliğini tatlı bir mutluluk sarmıştı. Kaç kez iç çekici malların, çizmelerin, cepkenlerin, şapkaların, basmaların, çeşit çeşit yiyecek maddelerinin bulunduğu dükkanların önünde durduysa da her seferinde biraz oyalanıp hoş bir duyguyla oradan uzaklaşıyor, hepsinden de satın alabilirim ama almayacağım işte diyordu. Ismarlanan şeyleri aramak için çarşıya gitti. Hepsini de bulup aldı. Bir dükkanda 25 ruble istedikleri sepilenmiş bir kürk için pazarlığa girişti. Satıcı polikeye bakıyor ama onun kürkü almaya gücü yetebileceğine hiç aklı kesmiyordu. Ama polikey koynunu göstererek isterse bütün dükkanı kaldırıp götürebileceğini söyledi. Kürkü prova etmek için istedi. Elini aldı, buruşturdu, silkti, tüylerini üfledi. Kötü bir koku yayıldı ortalığa. Denemek istiyormuş gibi sırtına geçirdi. Sonra içini çekerek sırtından çıkardı. Fiyatı fazla. 15 rubleyi verseydiniz alırdım dedi. Satıcı kürkü öfkeyle tezgahın üzerine fırlattı. Polikey dışarıya çıktı. Hana doğru keyifle yürüdü. Akşam yemeğini yedi. Dovula suyunu, yulafını verdikten sonra fırının üstüne çıktı, zarfı çıkardı, uzun uzun baktı. Okur yazar biri olarak bekçiye adresi ve üstündeki yazıları okumasını rica etti. 1617 rublelik banknot konmuştur, diye okudu bekçi. Zarf adi bir kağıttan yapılmış, mührü yanık rengi bir mumdan dökülmüştü. Aynı mumdan zarfın ortasında büyük, köşelerinde dört tane küçük çipa resmi vardı. Zarfın kenarları da mumlanmıştı. İliç bütün bunlara baktı, baktı, hepsini ezberledi. Zarfın içindeki banknotların sivri uçlarına dokundu. Elinde bu kadar paranın bulunmasından çocukça bir kıvanç duyuyordu. Zarfı şapkasının deliğinden içeri soktu. Şapkayı başının altında koyarak yattı. Geceliğin birkaç kez uyanıp zarfı yokladı. Onu yerli yerinde gördükçe hor görülen, küçümsenen polikeyin bu kadar parayı yanında taşıdığını, dürüstlükle hem de kahyanın bile gösteremeyeceği bir dürüstlükle emaneti yerine ulaştıracağını bilmesi ona büyük, çok büyük bir haz veriyordu. 8. Gece yarısı tüccarın ırgatlarıyla polikey kapının sert sert vurulması ve çığlıklarla uyandılar. Bunlar Pokrovsk'tan getirilen acemi erlerdi. Uğurlayıcılarla birlikte 10 kişiydiler. Oryushkin, Mitiuskin, Dutlov'un yeğeni Ilya, iki yedek, köyün muhtarı, ihtiyar Dutlov ve arabacılar. Kulübede bir kandil yanıyordu. Aşçı kadın kutsal tasvirlerin altında uyumuştu. Kadın hemen ayağa fırladı mumu yaktı. Hanın sahibi de uyandı. Ocaktan aşağı ilerek gelenlere baktı. İçeri girenler istaros çıkararak sedire oturuyorlardı. Hepsi de sakindiler. Kimin kimi teslim etmeye götürdüğü anlaşılmıyordu. Selamlaşıyorlar, hoş beş ediyorlar, birbirlerine yiyecek şeyler veriyorlardı. Aslına ararsanız bir bölümü susuyordu. Üzgündü. Ama bir bölümü de çok neşeliydi. Anlaşılan epeyce içmişlerdi. Şimdiye dek ağzına içki koymamış olan İlya da neşeliler arasındaydı. Köy muhtarı sordu. Ey çocuklar, yemek mi yiyeceksiniz yoksa yatacak mısınız? İlya kürkünün önünü çözüp sedire otururken, Yemek yiyelim, vodka aldır, dedi. Muhtar kısaca kestirip attı. Vodkana başlatma şimdi, öbürlerine döndü. Ekmeğinizi yiyin çocuklar, bakın uyuyorlar, kimseyi uyandırmayalım. Uyuyanlara bakmadan İlya bir daha üsteledi. ''Vodka getirsinler buraya.'' İsteğinden kolay kolay caymayacağı anlaşılıyordu. Köylüler büyüklerinin sözünü dinlediler. Arabalardan ekmek çıkardılar, azıklarını yediler, kıvas isteyip içtiler. Kimi döşemeye, kimi fırının üstüne uzanıp uyudular. İlya de bir, ''Vodka verin, vodka verin diyorum size.'' diye bağırıyordu. Birden polik a ''Aa İliç, İliç, iki gözüm, sen de mi buradasın?'' dedi. Görüyorsun ya, ben askere gidiyorum. Anamla, karımla vedalaştım. Karım nasıl ağlıyordu bir bilsen. Yolluk yiyecek pişirdiler. Vodka getir hadi. Polikey, param yok karşılığını verdi. Sonra da onu biraz olsun yatış için. Ordudan ihraç olması dileğinde bulundu. Yok kardeşim, yok, turp gibiyim. Hiç hastalık geçirmedim. Nasıl ihraç olurum? Çar babamız benden daha iyi asker mi bulacak? Polikey doktora 10 ruble rüşvet veren bir köylünün askerlikten nasıl kurtulduğunu anlattı. Bunun üzerine Ilya Polikey'in yanına gelerek içini dökmek için konuşmaya başladı. ''Hayır İliç, her şey bitti artık. Onlar göndermek istemeseler de gideceğim.'' ''Amcam yaktı beni. Benim için para ödeyemez miydi? Ama vermedi işte. Oğluna acıdı, beni kurtarma için parasına da kıyamadı. Gördüğün gibi beni seçtiler, gönderiyorlar.'' ''Kalmayı artık kendim de istemiyorum.'' Usul usul kendine güveni artarak nice bir hüznün etkisiyle konuşuyordu. ''Anama acıdım yalnız.'' ''Zavallıcık nasıl da ağlayıp sızladı.'' ''Bir de karıma.'' ''Kadıncağızı yok yere mahvettiler.'' ''Yazık değil mi?'' ''Kısacası asker karısı artık.'' meseler daha iyiydi.'' ''Niçin evermişler?'' ''Yarın uğurlamaya geleceklermiş.'' Polikey, ''Neden sizleri böyle erkenden yola çıkardılar?'' diye sordu. ''Gönderileceğinizden haberimiz bile olmadı.'' İlyuşka gülümsüyordu. ''Kendime bir şey yapacağımdan korkuyorlardı ondan. Korkmasınlar, kendime bir şey yapmam. Askerde de bana bir şey olmaz ama anam acıyorum.'' Sonra üzüntülü bir sesle ''Niçin beni verdiler diye üsteledi. Kapı açıldı. İhtiyar Dutlov şapkasını silkerek içeriye girdi. Kayın ağacı kabuğundan çarıkları sanki ayaklarına kayık bağlanmış gibi kocamandı. İstaroz çıkardıktan sonra bekçiye dönerek, ''Afanasi, fener yok mu? Yulaf vereceğim hayvanlara.'' dedi. Dutlov İlya'ya aldırmaksızın yavaşça bir mum artığını yakmaya koyuldu. Eldivenleriyle kırbacı kemerine sokuluydu. Cepkenini özenle giymişti. Yalnız hiç düşündüğünü gösteren yüzü geçim kaygısıyla gölgelenmişti. Bayağı durgun bir anlatımı vardı. İlya amcasını görünce sustu. Gözlerini üzüntüyle iskemleye çevirdi. Sonra muhtara dönerek, ''Bana vodka getir, içki içmek istiyorum.'' dedi. Sesi öfkeli, hüzünlüydü. Kıvasını kaşıklamakta olan muhtar, ''Vodka içmenin sırası mı şimdi? Görüyorsun, herkes yedi, içti, yattı. Bağıracak ne var?'' diye çıkıştı. ''Bağıracak ne var?'' sözü aklına bağırmaya getirmiş olmalıydı İlya'nın. ''Buraya baksana sen! İçki veriyor musun, vermiyor musun?'' sesini yükselterek. Muhtar Dutlov'a döndü. ''Şunu bari satıştır ne olur.'' Bu sırada Dutlov feneri yakmış, işin sonu nereye varacak diye merakla bekliyordum. Yeğeninin çocukluğuna şaşırmışçasına yan gözle acıyarak baktı. İlya başını önüne eğdi. Yeniden bağırmaya başladı. ''İçki ver, yoksa rezalet çıkarırım.'' Muhtar altın almaya başladı. ''Bırak İlya, bırak bağırıp çağırmayı, çocukluk etme.'' Tanrı aşkına, iyi olmaz. Ama daha sözünü bitirmemişti ki İlya yeniden fırladı, cama bir yumruk attı, avazı çıktığı kadar bağırdı. Alın işte size, beni dinlemek istemediniz. Sonra kırmak için öbür cama koştu. Polikuşka göz açıp kapayacak kadar kısa bir zamanda yana doğru iki kere yuvarlandı. Ocağın köşesine öyle bir kaçış kaçtı ki oradaki bütün hamam böceklerini ürküttü. Muhtar elinden kaşığını bıraktı. İlya'ya doğru koştu. Lutlof Fener elinden yavaşça yere koydu. Paltosunun kuşağını çözdü. Dilini şaklatarak başını iki yana salladı. Kendisini pencereye bırakmak istemeyen bekçiyle muhtarla itişip kakışan İlya'ya yaklaştı. Duruşlarına bakılırsa İlya'yı sıkıca yakalamışlardı. Ama amcasını elinde kuşakla görünce İlya'nın gücü on kat arttı. Tutanların ellerinden sıyrıldı. Yumruklarını sıkıp gözlerini belerterek ona doğru bir adım yürüdü. ''Yaklaşma bana, yoksa öldürürüm. Canavar herif, haydut, oğlarınla birlikte beni mahvettiniz. Beni sen mahvettin. Madem öyle olacaktı, beni neden everdiniz? Yaklaşma, öldürürüm.'' Ilyushka'nın görünüşü korkunçtu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Genç, diri bedeni ateşe dönmüş gibi titriyordu. Üzerine çullanan üç kişiyi öldürebilirmiş, hem de öldürmek istiyormuş gibi karşı koyuyordu. ''Kardeşinin kanını içiyorsun, katil!'' Mutlov'un her zamanki durgun yüzü birden parlayıverdi. Bir adım ileri yürüdü. ''İyilik yaramadı sana.'' dedikten sonra nereden geldiği anlaşılmayan bir güçle yeğenini yakaladı. İkisi birden yere yuvarlandılar. Muhtarın yardımıyla gencin kollarını kıvırmaya başladılar. Bu iş en azından beş dakikalarını aldı. Sonunda köylülerin yardımıyla Dudlow yerinden doğruldu. Paltosunun eteğini Ilya'nın elinden kurtararak kalktı. İlya'yı da elleri ağlı olarak ayağa kaldırıp köşedeki sedire oturttu. Dudlow boğuşmadan dolayı soluk soluğa gömleğinin kemerini düzeltirken söyleniyordu. ''Yapma, etme dedik, sözümüzü dinletemedik.'' Bekçiye döndü. ''Başının altına cepkenini koyuver, yoksa boynu tutulur.'' Fener aldı. Paltosunun belini biriple bağladı, atlara bakmak için dışarıya çıktı. Saçları karma karışık, yüzü solgun, yeleği dışarı fırlamış olan İlya odayı gözden geçiriyor, sanki nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bekçi kırık cam parçalarını topladı, esmesincereye bir gocuk tıkadı. Muhtar yeniden kavasının başına çöktü. Ah İlyuha, İlyuha acı sana. Ama ne yaparsın? Bak, Horiuskin de evli. Kurtuluş yok askerlikten. İlya öfkeli, soğuk bir sesle, katı yürekli amcamın yüzünden bütün bunlar, dedi. O yalnız kendi çocuklarını acır. Anam söylüyordu, kahya gitmemem için kurtarmalık ödemesini söylemiş, gücüm yetmez diye kestirip atmış. Kardeşimle birlikte evlerine az mı yardım ettik, alçak herif? Dudlow içeriye girdi. Kutsal tasvirlerin önünde durup dua etti. Üstündekileri çıkardı, sonra gelip muhtarın yanına oturdu. Aşçı kadın ona da bir tabak kıvasla kaşık getirdi. İlya yatışmıştı, gözlerini yumdu. Başını katlanmış cepgenin üstüne koydu. Muhtar sesini çıkarmadan onu göstererek başını salladı. Dudlov kollarını iki yana açtı. Acımaz olur muyum? Kardeşimin öz oğludur. Baktıkça içim sızlıyor. Gel gelelim, onların gözünde acımasızız. Genç ama kurnaz bir karısı vardır. Aklına takmış. Paramız varmış da ödeyebilirmişiz de. Başıma kakıp durdular. Delikanlıya az acımıyorum doğrusu. Muhtar iyi çocuktur dedi. Bunlarla uğraşacak gücüm kalmadı. Yarını ignatı göndereyim de karısı gelmek istiyordu getirsin. Gitmeden görüşsünler. Muhtar kalktı. Ocağın üstüne çıkarken, ''Olur, gönder.'' dedi. İnsan paraya fazla değer vermemeli. Tüccarın bir ırgatı yattığı yerden başını kaldırıp söze karıştı. Parası olsa yeğenine kıyar mıydı? Ludlow bunun üzerine ah şu para yok mu dedi. Bütün günahlar ondan çıkıyor. Kitapta bile yazılı. Paradan daha fazla günah getiren nesne yoktur. Bekçi de konuşmaya katıldı. Kitapta neler yazılmamış ki? Bana birisi anlattıydı. Bir tüccar varmış. Çok para biriktirmiş. Ama kimseye zırnı koklatmazmış. Parasını çok sevdiği için hepsini mezarına götürmeyi düşünmüş. Ölümü yaklaştıkça tabutuna yastığında koymalarını buyurmuş. Kimse farkına varmamış. Sonra oğulları parayı aramaya başlamışlar. Bir şey bulamamışlar. Oğullarından biri paranın yastıkta olabileceğini akıl etmiş. Çar dahi işitmiş bunu. Mezarı açmalarına izin vermiş. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Açmışlar, yastıkta bir şey bulamamışlar. Tabut engereklerle doluymuş. Hepsini olduğu gibi yeniden gömmüşler. İşte görün, paranın aslı neymiş? Dutlov biliriz, günahı çoktur dedi. Ayağa kalktı, dua etmeye başladı. Tasvirlerin önünde duasını tamamladıktan sonra yeğenine baktı. İlya uyuyordu. Yanına yaklaştı, ellerinden kuşağı çözdü, gitti yattı. Öbür köylü de uyumak için atların bulunduğu yere yollandı. 9. Ortalık durulunca Polikey suçlu gibi usulcacık aşağı indi. Yol hazırlığına koyuldu. Asker adaylarıyla birlikte burada gecelemek korkunç bir şey gibi gelmişti ona. Horozların ötüşü gitgide sıklaşıyordu. Davul yulafının tümünü de yemişti. Su istiyordu zavallıcık. İl için atı koştu. Köylü arabalarının yanından geçip gitti. Şapka içindeki zartla birlikte sapasağlam duruyordu. Arabanın tekerlekleri donmuş Pokrovsk yolunda yeniden takırdadılar. Kentin dışına çıkınca polikeyi birdenbire hafiflediğini hissetti. Nedense birileri peşinden kovalıyormuş, onu durduracaklarmış, ellerini arkaya bağlayacak, ertesi gün İlya'nın yerine onu teslim edeceklermiş gibi bir duygu vardı içinde. Ayazdan mı, korkudan mı bilinmez. Sırtından soğuk ürpertiler geçiyor. Davuluha birer kırbaçlıyordu. Karşısına ilk çıkanlar, uzun kışlık şapkalı bir papazla şaşı uşağı oldu. Polike onları görünce daha da korktu. Ama kentin dışında bu korku biraz yatıştı. Davul kendi kendine dönüyordu artık. Yolun ilerisi görünmeye başlamıştı. İliç şapkasını çıkardı. Paraları yokladı. Koynuma mı koysam, ne yapsam? Bir daha sıkıca sarınıp kuşanmak gerek. Dur, şu tümseyi de geçeyim. Orada arabadan inerim. Yeniden sıkı sıkıya giyinirim. Şapka üstünden iyice dikili, alttaki astardan da düşmez. En iyisi eve kadar başımdan hiç çıkarmayayım diye düşündü. Tümseğe geçince davul kendi isteğiyle arabaya yedek at koşulmuş gibi yokuş aşağı koşmaya başladı. Davul gibi ev gitmeye can atan polikey de ona engel olmadı. Hayvanı durdurmak gelmedi içinden. Hanımefendisine karşı duyduğu Şükran yanında onun kendisine vereceği üç altını evdekilerin sevincini hayal etmeye başladı. Şapkasını bir daha çıkardı. Mektubu elledi. Sonra şapkayı başına güzelce yerleştirdi, gülümsedi. Şapkanın dıştaki büzmeleri yıpranmıştı hayli eskiden. Akulina yırtılan bir yere önceki gün özene bezene dikmişti. Ama şapkanın öbür büzmesi biraz aralanmış, polikeyi karanlıkta şapkayı çıkarıp para dolu mektubu pamuğun altına derince sokayım derken, orasının dikişlerini daha çok sökmüş, zarfın ucu o büzmeden dışarıya fırlamıştı. Ortalık aydınlanmaya başladı. Bütün gece uyuyamayan polikeyi bir uyuklama tuttu. Arkaya kayan şapkasını biraz ileri iterken zarfı daha çok dışarı çıkardı. Uykunun tatlı gevşekliğine bıraktı kendini. Araba sarstıkça başı yan tahtaya çarpıyordu. Eve yakın açtı gözlerini. İlk hareketi şapkasına sarılmak oldu. Şapka başında sımsıkı duruyordu. İçinde zarfın durduğundan emin çıkarıp bakmadı bile. Davulu sürdü. Altındaki kuru otu düzeltti. Yeniden konak bekçisi havasını takınarak çevresine kurumuna bakına bakına eve doğru ilerledi. İşte mutfak. İşte konağın yan bölmesi. İşte keten taşıyan marangozun karısı. İşte konağın kendisi. Polikey buraya girecek, kendisinin ne kadar güvenilir, ne kadar dürüst bir insan olduğunu gösterecekti. Başkasına iftira atmak kolaydır diyecekti. Hanımefendi... Teşekkür ederim Polikey, al sana üç altın diyecek, belki beş, belki de on altın verecek, ona ikram etmek için çay, belki de vodka getirmelerini buyuracaktı. Yediği soğuktan sonra vodka iyi giderdi doğrusu. On altınla bayramda şenlik yaparız, çizme satın alırım. Dört buçuğunu Nikita'ya veririm, borcumu öderim. Son günlerde çok askıntı olmaya başladı. Eve yüz adım kalmıştı ki Polikey atı bir daha kırbaçladı. Kemerini, yakasını düzeltti, şapkasını çıkardı, saçlarını düzeltti, acele etmeden elini astarın altına soktu. Eli şapkada dolaştı, şurasına, burasına, çabuk çabuk gitti geldi. Öbür eli de oraya daldı, yüzü sarardı, sarardı, eli yırtık büzmeden dışarı fırlayıp çıktı. Polikey dizlerinin üzerinde doğruldu, atı durdurdu, arabanın içini, otu, çarşıdan aldığı öteberiyi gözden geçirdi. Koynunu, şalvarını inceden inceye aradı. Para zarfı hiçbir yerde yoktu. Saçlarını kavradı. ''Aman Tanrım, nasıl olur? Vay başıma gelenler!'' diye inledi. Geldiğini görmelerini istemediği için davulu hemen geriye döndürdü. Şapkasını başına geçirdi. Şaşıran, memnun olmayan davulu geldiği yönde gerisin geri sürmeye başladı. Davul, polikeyle yola gitmeyi hiç sevmem... Hayatımda bir kerecik beni zamanında yemledi, suladı diye böyle olmayacak biçimde aldatıyor. Eve varmak için nasıl da uğraştıydım. Yorulmuştum. Tam evdeki otun kokusu burnuma gelmeye başlamıştı. Şimdi beni ters yöne doğru sürüyor. Diye düşünüyor olmalıydı. Ayağa kalkan polikey, dizginleri davulun ağzına acı tırcasına çekerken, bir yandan kırbaçlıyor, bir yandan da gözlerinden yaşlar akarken, ''Deh Tanrı'nın cezası, deh!'' diye bağırıyordu. 10. O gün akşama kadar Polikeyi Pokrovsk'ta gören olmadı. Öğleden sonra hanımefendi birkaç kez evine adam gönderip sordurdu. Her seferinde aksiyutka konuşuyordu. Akulina kocasının daha gelmediğini, belki onu tüccarın oyalayıp alıkoyduğunu ya da ata bir şey olduğunu söyledi. Acaba topalladı mı? Geçen sefer Maksim bütün gün yolda kalmış, hep yaya yürümüş diyordu. Aks yutka kollarını sarkaç gibi sallayarak birçok kez gidip geldi. Akulina kocası için gecikme nedenleri uyduruyordu. Kendini avutmaya çalışıyor ama bir türlü beceremiyordu. Göğsüne bir ağırlık çökmüştü. Ertesi günkü bayram için iş yapmak gelmiyordu içinden. Marangozun karısının birkaç kez, tıpkı İlyec'e benzeyen bir adam konağa kadar geldi, sonra geri dönüp gitti diyerek polikeyi gördüğünü söylemesi üzüntüsünü daha da arttırıyordu. Çocuklar da sabırsızlıkla bekliyordu babalarını. Ama onlarınki başka nedenlerden ötürüydü. Kayla Maşka, kendilerine sırasıyla da olsa soğukta sokağa çıkma olanağı veren hırkadan ve cepkenden olmuşlardı. Bu yüzden yalnız entarileriyle o da ancak evin az ilerisine kadar çıkabiliyorlar, orada hızla bir yay çizerek geriye dönüyorlardı. Onların bu hareketi konağın yan bölmesine girip çıkanların canını az sıkmıyor değildi. Bir keresinde Maşka... Su taşıyan marangozun karısının bacaklarına doğru öyle bir uçuş uçtu ki kadının dizlerine çarpar çarpmaz daha başta ağıtı koy verdiyse de perçeminin çekilmesini önleyemedi. Bunun üzerine daha çok ağladı. Kimseyle tokuşmadığı zamanlar dost doğru kapıdan içeriye fırlıyor, tekneye basarak fırının üstüne çıkıyordu. Yalnız hanımefendi ile Akulina Polikey'in geç kalışından ötürü gerçekten kaygılanıyorlardı. Çocukların üzüntüsü ise babalarının sırtındaki giysiler yüzündendi. Hanımefendinin ''Polikey daha gelmedi mi? Nerede kalabilir?'' sorusunu yanıtlarken Yegar Mihailoviç gülümsemiş. ''Bilemem'' derken de tahminlerinin doğru çıkmasına içten içe sevinmişti herhalde. Duruma önem verdiğini göstermek için de öğleye dönmesi gerek demişti. Polikey'in durumu hakkında bütün gün kimse bir şey öğrenemedi. Ancak sonraları onun yolda şapkasız koşturup durduğunu, herkesten ''Bir zarf buldunuz mu?'' diye sorduğunu gören komşu köylüler çıktı ortaya. Başka bir adam da onun yolun kıyısında uyurken görmüş. Arabaya koşulu, kösteklenmiş bir atın yanında yatıyormuş. Adam ''Poli sarhoş sandım. At iki gündür yemlenmemiş, sulanmamış, büyürleri birbirine geçmişti.'' dedi. Akulina sabaha kadar gözlerini kırpmadı. Kulakları hep girişte bekledi. Ama Polikey gece de gelmedi. Çoluksuz çocuksuz bir kadın olsa, üstelik ev işlerine yardımcısı, aşçısı filan olsa üzülmek için bol vakit bulurdu herhalde. Ama onun üzülmeye ayıracak zamanı mı vardı? Üçüncü horoz ötüp de marangozun karısı kalkınca Akulina'da kalkmak, ocak işlerine girişmek zorunda kaldı. O gün bayramdı. Ortalık aydınlanınca değin ekmeği çıkarmak, kıvas yapmak, leme pişirmek, ineği sağmak, gömleklerle entarileri ütülemek, çocukları yıkamak, su getirmek, komşu kadına bir an önce fırını serbest bırakmak gerekiyordu. Akulina kulağı kirişte bütün bu işlere sarıldı. Ortalık aydınlandı, çamlar çaldı, çocuklar kalktılar. Polikey hala görünürlerde yoktu. Bir gün önce ilk kar düşmüştü. Tarlaları, yolları, çatıları alaca bulaca bir kar örtüsü örtmüştü. Bugünse bayram içinmiş gibi günlük güneşlik, bol ayazlı bir hava vardı. Her şey ta uzaklardan görülebiliyor, sesler açıkça işitilebiliyordu. Ama ayakta durarak başını fırının ağzından içeri sokan Akulina, gözleme pişirme işine öylesine dalmıştı ki, Polike'in arabasıyla yaklaştığını işitmedi bile. Kocasının geldiğini ancak çocuklarının çığlıklarından anladı. Evin büyük kızı Anyutka kendi kendine giyinmiş, saçlarını bolca yağlamıştı. Üzerinde kabarık kabarık duran, basmadan, pembe ütüsüz yeni bir entari vardı. Hanımefendinin armağan ettiği bu entari nedense komşuların gözüne pek batardı. Saçları pırıl pırıldı. Onlar için mum artığının yarısını harcamıştı. Pabuçları yeni değilse bile güzeldi. Maşka henüz sırtındaki eskileri çıkarmamıştı. Kir çamur içindeydi. Temiz entarisini kirletmesin diye Anyutka Maşka'yı yanına yaklaştırmıyordu. Babası elinde bir kese kağıdıyla geldiğinde Maşka avludaydı. ''Babacı gelmiş!'' diye bağırarak Anyutka'nın önünde kapıya fırlayıverince ablasının üstünü başını bir güzel kirletti. Daha fazla kirlenmekten korkmayan Anyutka kardeşini hemen oracıkta bir güzel patakladı. Akulina işinin başından ayrılamıyordu. Çocuklara yalnız ''Gene başlamayın, şimdi hepinizi sopadan geçiririm'' diye bağırırken kapıya baktı. Elinde kese kağıdıyla içeriye giren İliç hemen kendi köşesine çekildi. Kocasının durgunluğu Akulina'nın gözünden kaçmadı. Yüzünün ağlamakla gülümsemek arası bir havası vardı. Ama Akulina o sırada bunları düşünecek durumda değildi. Fırının yanında e ee İliç, işin yolunda mı?'' ...diye sormakla yetindi. İliç bir şeyler mırıldandı... ...ama Akulina onun ne dediğini anlayamadı. Bunun üzerine... ...ha hanımefendiye gittin mi? ...diye bağırdı. İliç köşesinde karyolanın üstünde oturuyor... ...suçlu suçlu ve mutsuz gülümsüyordu. Karısının seslerin işine uzun süre karşılık vermedi. Akulina'nın bağırması bir daha duyuldu. Ne oldu İliç? Niye geciktin? Polikey ondan hiç beklenmedik bir soğuk kanlılıkla... ''Akulina, parayı hanımefendiye verdim. Çok memnun kaldı.'' dedi. Sağına soluna daha bir tedirgin bakarak gülümsemeye başladı. Öncelikle iki şeye dikkatle bakıyordu. İri iri açılmış, tedirgin gözleri, beşikte yatan bebekle beşiğe sarılı ipe çakılmış gibiydi. Polikey beşiğe yaklaştı. İnce parmaklarıyla ipi çabuk çabuk çözmeye başladı. Sonra bakışları bebeğin yüzüne çevrildi. Ama o sırada Akulina tahtanın üzerine koyduğu gözlemelerle içeri girdi. İliç hemen ipi koynuna soktu. Karyolanın üstüne oturdu. Akulina, ''Nen var İliç?'' diye sordu. ''Bugün keyfin pek yerinde değil. Polikey kısaca gece uyuyamadım.'' dedi. O sırada pencerenin arkasından bir şey hızla geçti. Bir an sonra da içeriye yukarı kızı Aksyutka uçarak girdi. ''Hanımefendi Polikey için hemen gelmesini buyurmuş.'' ''Avdotya Mikolavna gelsin'' dedi. ''Hemen şimdi.'' Polikey bir Akulina'ya bir de kıza baktı. ''Hemen mi? Daha ne istiyor?'' ''Git söyle, şimdi geleceğim.'' Bilesine doğal bir sesle söylemişti ki Akulina rahatladı. Hanımefendi belki de kocasına teşekkür etmek, ödüllendirmek istiyordu. Polikuşka kalktı, dışarıya çıktı. Akulina ise tekneyi alıp iskemlenin önüne koydu. Kapının yanındaki kovalardan soğuk, ocaktaki tencereden de sıcak su koyarak alıştırdı. Kovalarını sıvadı, suya elini soktu. ''Maşka, hadi gel, yıkayayım seni.'' dedi. Peltek, kız ağlamaya başladı. ''Gel Tanrı'nın belası, temiz gömlek giydireceğim sana. Geber e mi? gel, hadi, daha ablanı da yıkayacağım.'' Bu arada Polikey, yukarı kızının peşinden bambaşka bir yere gitti. Sofrada duvarın yanında dimdik yükselen bir merdiven vardı. Çatıya çıkardı. Sofaya girince polikey sağına soluna baktı. Kimseyi görmeyince başını eğerek çevik adımlarla koşarcasına merdivenlerden tırmandı. Hanımefendi saçlarını tarayan hizmetçisi Dunyaşay'a sabırsızlıkla ''Ne demek bu? Bak polikey hala gelmedi. Nerede kaldı bu adam? Niçin gelmiyor?'' diye soruyordu. Aksiyutka uşaklar bölmesine bir daha koştu. Dar sofaya uçarak girdi. El içe seslendi. Maşka'yı yıkadıktan sonra az önce bebeği tekneye oturtmuş olan Akulina, çocuğun çığlıklarını aldırmaksızın seyrek saçlarına su döküyordu. Bebek bağırıyor, yüzünü buruşturuyor, minicik zayıf elleriyle kendini korumaya çalışıyordu. Akulina iri ellerinden biriyle bebeğin çukur çukur yumuşak sırtını tutuyor, öbürüyle de yıkıyordu. Haberci kızın seslenişi üzerine büyük bir tedirginlik içinde çevresine bakınarak, ''Baksana şu adama, bir yerde uyuyup kalmasın.'' dedi. O sırada marangozun karısı, göğsü bağrağı, çıçları henüz taranmamış, eteğini tuta tuta tavan katına kuruyan entaresini almak için çıkmaktaydı. Birden yukarıdan bir çığlık yükseldi. Marangozun karısı dört ayak üstü geri geri, koşmaktan çok yuvarlanarak merdivenden aşağıya indi. ''İliç! İliç!'' ...diye bağırıyordu. Akulina bebeği ellerinden bıraktı. Marangozun karısı ağlarken... ...kendini asmış... ...diye bir çığlık daha attı. Bebeğin yumak gibi sırt üstü gelerek... ...ayakları havada, başının suya battığını... ...fark etmeyen Akulina sofaya koştu. Marangozun karısı... ...kirişte, asılı... ...dedi. Fakat Akulina'yı görünce durdu. Akulina merdivenlere atıldı. Komşu kadının kendisini... ...tutmasına vakit bırakmadan koşarak... ...yukarıya çıktı ve korkunç bir çığlık attıktan oraya yığılı verdi. Koşup gelenler onu yakalamasalardı aşağıya düşüp parçalanabilirdi. 11. Kalabalığın şaşkınlığı arasında birkaç dakika bir şey anlaşılamadı. Toplananların sayısı arttıkça artıyor, herkes bağırıyor, konuşuyor, çocuklar, ihtiyar kadınlar ağlıyorlardı. Akolina kendinden geçmiş yatıyordu. En sonunda Marangoz'un yanında koşarak gelmiş olan kahyayla birlikte yukarıya çıktılar. Marangoz'un karısı, Polikey'in böyle bir şey yapacağı aklının köşesinden geçmezken entarisini almak için yukarıya çıktığını, onu orada kendini asmış gördüğünü belki yirminci kez anlattı. Baktım bizim il iç, şapkası da yanında, ters yüz edilmiş duruyor. Bir de ne göreyim, ayakları sallanmıyor mu? Beni bir titremedi aldı. Kolay mı? Adam kendini asmış, ben de karşısında duruyorum. Aşağıya nasıl indiğimi bilmiyorum artık. Tanrı'nın işi işte, nasıl kurtulduğuma kendim de şaştım. Esirgemiş yaradan, kolay mı sandınız? Merdivenlerdeki şu dikliğe, şu yüksekliğe bakın, kurtulamazdım inanın ki. Yukarıya çıkanlar da aynı şeyi anlatıyorlardı. Yalnızca gömlek ve pantolon giymiş olan İliç, beşikten çözmüş olduğu ip kirişte asılı duruyordu. Tersine çevrilen şapkası da oradaydı. Cepken ve hırkası düzenli ve katlanmış olarak yanındaydı. Ayakları yere değiyordu ama cansızdı. Bir cesetti artık. Akulina kendisine gelir gelmez, gene merdivene atıldıysa da onu oraya bırakmadılar. Köşeden birden pertek kızın çığlığı işitildi. Anneciğim, smoykanın ağzına su dolmuş. Akulina yeniden ellerden sıyrıldı, köşesine koştu. Bebek tekne de sırt kımıldamadan yatıyor, bacakları bile oynamıyordu. Akulina çocuğu kaptığı gibi çıkardıysa da çocuk soluk almıyor, hareket etmiyordu. Zavallı anne onu karyolanın üstüne fırlattıktan sonra... Öne eğilerek öyle şiddetli kulak çınlatıcı korkunç bir kahkaha attı ki ilkin gülmeye başlayan Maşka kulaklarını tıkayarak ağlıya ağlıya sofaya koştu. Kalabalık ağlamasızlamalarla köşeye doldukça doluyordu. Bebeği alıp götürdüler. Göğsünü sırtına ovdular. Ama çabaların hepsi boştu. Akulina yatakta debeleniyor. Kahkaha atıyordu durmadan. Kahkahaları işitenler dehşete düşüyorlardı. Sofada toplanan bu çeşit çeşit insan, kadın, erkek, ihtiyar, çoluk, çocuk kalabalığını görünce, konağın yan bölmesinde bu kadar çok insanın nasıl barındığına şaşmamak elde değildi. Herkes sağa sola koşturuyor, konuşuyor, çoğu ağlıyor ama kimse bir şey yapamıyordu. Öyküsünü henüz işitmeyenleri buldukça marangozun karısı beklemediği görüntü karşısında nasıl allak bullak olduğunu, merdivenden düşmekten nasıl kurtulduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Kadın hırkası giymiş olan pinpon büfeci, ölen beyefendi zamanında bir kadının kendini su bendine atarak boğulduğunu anımsadı. Kahya, papaza, köy bekçisine gelmeleri için haberci saldı. Yukarıya nöbetçi dikti. Gözleri yuvasından fırlayan yukarı kızı Aksyutka bir delikten çatıya bakıp duruyor, bir şey görmediği halde gözlerini delikten ayırıp da hanımına durumu bildirmeye gidemiyordu. Hanımefendinin eski oda hizmetçisi olan Agafya Mihailovna sinirlerini yatıştırmak için bir bardak çay getirmelerini istiyor, ağlıyordu. Anna ana zeytinyağından yumuşamış, becerikli elleriyle ölü bebeği sarıp sarmaladı, sehpanın üstüne yatırdı. Kadınlar Akulina'nın yanında seslerini çıkarmadan ayakta dikti. Köşede birbirine sarılan Polikuşka'nın çocukları annelerine bakıp bakıp koy veriyorlar. sonra susuyorlar, yine bakıyorlar, birbirlerine daha çok sarılıyorlardı. Kalabalığı gördükçe gelen köylüler, çocuklar sahanlığın önünde birikmişlerdi. Korkulu gözlerle kapıya, pencerelere bakıyorlar, bir şey görüp anlamadıkları için ne olup bittiğini birbirlerine soruyorlardı. Biri marangozun karısının bacağını baltayla kopardığını, öbü çamaşırcı kadının üçüz doğurduğunu, bir başkası aşçının kedisinin kudurup herkesi ısırdığını anlatıyordu. Ama işin doğrusu yavaş yavaş duyuldu. En sonunda hanımefendinin kulağına kadar vardı. Kadıncağızı korkunç habere hazırlayamamışlardı bile. Patavatsız Egor her şeyi olduğu gibi söyleyi verdi. Hanımefendinin sinirleri o kadar bozuldu ki kadın uzun süre kendine gelemedi. Kalabalık durumu öğrendikçe yatışıyordu. Marangozun karısı semaveri ocağa sürdü, çay kaynattı. Bu sırada çağrılmadıklarını fark eden yabancılar orada daha fazla kalmayı yakışıksız buldular. Çocuklar sahanlığın önünde kavgaya başlamışlardı bile. Herkes işin doğrusunu öğrenmişti artık. İstavros çıkarıp yavaş yavaş dağılıyorlardı. Ama birisinin hanımefendi, hanımefendi geldi diye bağırdığını işitince kalabalık yeniden toplandı. Hanımefendiye yol vermek için yana çekildiler. Onun ne yapacağını görmek istiyorlardı. Yüzü soluk, gözleri yaşlı olan hanımefendi eşikten sofaya geçti. Akulina'nın köşesine girdi. Kapıda 20-30 baş yan yana içeriye bakıyordu. Gebe bir kadın pek sıkıştırılmış olacak ki bir çığlık attı. Ama bu durumdan hemen yararlanarak kendine önde bir yer kaptı. Hanımefendi Akulina'nın köşesinde görmemek olur muydu hiç? Uşaklar için bu, şenliğin sonunda atılan maytaplar gibiydi. Şenlik maytapları olsun, ipekli, dantelli giysileriyle Akulina'nın köşesine giren hanımefendi olsun, onlar için aynı güzel şeylerdi. Hanımefendi Akulina'ya yaklaştı, ellerinden tuttu ama Akulina ellerini geriye çekti. Yaşlı uşaklar onun bu davranışını onaylamadıkları için başlarını salladılar. Hanımefendi, Akulina, yavruların var, kendine acı, dedi. Akulina bir kahkaha attı, ayağa kalktı. Benim yavrularım iyidir, güzeldir. Sonra çabuk çabuk, paralar bende değil, diye mırıldandı. İliçe parayı almamasını on kez söyledim. Aklını çeldiler senin, dedim. Onu siz kandırdınız efendim. Para pul istemem, böyle şeyler sana yaramaz, dedim. Sonra çılgınca kahkahalar atmaya başladı. Hanımefendi geriye döndü. Hasta bakıcıdan hardal istedi. ''Soğuk su getirin!'' diye bağırdı. Kendisi de su aramaya başladı. Ama Anna-Anna'nın önünde duran ölü bebeği görüverince yüzünü yana çevirdi. Oradakilerin hepsi onun yüzünü eşarpla örterek ağladığını gördüler. Annaana bebeğin yüzünü bezle çabucak örttü. Şişmiş becerikli elleriyle küçük ölünün kolunu düzeltti. Sonra dudaklarını ısırıp gözlerini iyice kısarak... ...öyle bir rahat çekti ki... ...onun bu hareketinden ne kadar iyi yürekli bir kadın olduğunu herkes anlamış olmalıydı. Bunları hanımefendi görmediyse yazık oldu. Hepsi de onun için yapılmıştı. Çok hoşuna gidecekti. Ama hanımefendi bunları görmemişti. Çünkü hiçbir şey görecek durumda değildi. Üngür üngür ağlıyordu. İsteri nöbetine tutulmuş gibiydi. Birkaç kişi hanımefendiyi koltuklayarak sofaya... ...oradan da eve götürdüler. Evlerine dağılırken... Hepsi onun yüzünden oldu diye düşünüyorlardı. Akulina durmadan gülüyor, saçma sapan şeyler söylüyordu. Onu başka bir odaya çıkardılar, kanını aldılar, kolunu hardallı bezlerle sardılar, başına buz koydular. Akulina hiçbir şey anlamıyor, kahkaha üstüne kahkaha atıyordu. Öyle şeyler söylüyor, öyle garip şeyler yapıyordu ki, onun hareketlerini görenler kendilerini tutamayarak gülüyorlardı. 12. Pokrovs konağında bayram neşesizdi. Havanın güzel olmasına karşın halk eğlenmeye çıkmıyordu. Kızlar şarkı söylemiyorlardı. Kentteki fabrikadan dönen işçiler ne armonika ne de balalayka çalıyor ne de kızlarla dans ediyorlardı. Hepsi köşelerinde oturuyor, konuşsalar bile aralarında kötü biri varmış da onlar işitecekmiş gibi usul usul konuşuyorlardı. Gündüz gene önemli bir şey olmadı. Ama ortalık kararır kararmaz köpekler ulumaya başladı. Sert bir rüzgar çıkarak bacalar da uğuldadı. Uşakların üstüne öyle bir korku çöktü ki, mumu olanlar kutsal tasvirlerin önünde yaktılar. Köşelerinde yalnız oturanlar, o geceyi birlikte geçirmek için kalabalığı çok komşularının evlerine gittiler. Ahır bakıcıları dışarı çıkamadılar. O yüzden zavallı hayvanlar o gece yemlenmeden kaldılar. Şişelerdeki kutsal suyun hepsi kullanılıp bitirildi. Birçokları çatı katında birinin ağır adımlarla yürüdüğünü işitti. Demirci, bir yılanın çatıya uçtuğunu gördü. Polikey'in köşesinde evde oturanlardan kimse kalmamıştı. Çocuklar ve çıldıran anne başka yerlere götürülmüşlerdi. Orada ölü bebekle iki ihtiyar kadın ve gezici bir rahibe vardı. Rahibe bıkmadan, usanmadan dua üstüne dua okuyordu. Bu dualar ölen çocuk için değil, üst üste gelen belalar dolayısıylaydı. Hanımefendi böyle istemişti. İhtiyar kadınlar bile, rahibe kofizma duası okur okumaz, yukarıdaki kirişin sallanmaya başladığını işittiler. Marangozun karısı evine çocuğunun vaptiz annesini çağırmıştı. Onunla birlikte bütün gece uyumadılar. Haftalık yedek çayı içip bitirdiler. Onlar da yukarıdaki kirişin çatırdadığını, içi dolu çuvallar düşüyormuş gibi gürültüler geldiğini işittiler. Nöbetçi köylüler uşaklara cesaret vermeselerdi, tümü o gece korkudan öbür dünyayı boylarlardı. Erkekler sofada yatıyorlardı. Sonradan onlarda tavandan gelen tuhaf sesler işittiklerini söylediler. Oysa o gece sakin sakin acemi yerlerden söz etmişler, ekmek yemişler, Hatır hatır kaşınmışlar en başta da sofayı öyle bir köylü kokusuyla doldurmuşlardı ki bir ara oraya giden marangozun karısı yere tükürerek köylü milleti işte onlardan başka ne beklenir ki diye söylenmişti. Ama ne olursa olsun tavanda kendini asmış bir adam vardı sanki kötü ruh gelip geniş kanatlarını gererek konağın yan bölmesini örtmüştü. Zavallı insanlar kötü ruhun varlığını yakından duyuyorlar, korkudan ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bu insanlar niçin böylesine korkmuşlardı? Korkmakta haklı mıydılar? Orasını bilmiyorum. Gene de haklı olduklarını sanmam. Öyle sanıyorum ki, yürekli bir adam bu korkunç gecede eline bir mum ya da fener alıp istavroz çıkararak ya da çıkarmaksızın tavana tırmandıktan sonra mumun ışığıyla gecenin karanlığını korkusunu dağıta dağıta Kirişleri, kum yığınını, örümcek kaplı fırın bacasını, marangozun karısının almayı unuttuğu entariyi aydınlata aydınlata, il içe kadar yaklaşarak korkuya kapılmadan feneri yüz yüksekliğine kaldırıp baksaydı, gömleğinin yakası açık, göğsünde haçı olmayan bir ölüyle karşılaşacaktı. İp uzadığı için ölünün ayakları yere değiyordu. Zayıf gövdesi örgünce yana kıvrılmış, başı göğsüne düşmüştü. Gözleri açıktı ama bu gözleri artık görmüyordu. İyilikçi yüzünde uysal, suçlu bir gülümseme vardı. Bu ölünün her şeyinden bir dinginlik, bir sessizlik akıyordu. İlyi çaçını çıkarıp kirişin üstüne koymuştu. Bununla birlik görünüşü hiç de korkunç değildi. Karyolasının köşesine çekilip dağınık saçları, ürkek gözleriyle gökten çuvalların düştüğünü söyleyen marangozun karısı, ondan çok daha korkunç ve ürkütücü olsa gerek. Yukarıda yani hanımefendinin konağında da yan bölmedeki gibi bir korku hüküm sürüyordu. Hanımefendinin odası kolonya ve ilaç kokusuyla dolmuştu. Dunyaşa sarı bal ısıtıyor, merhem yapıyordu. Bu merhemin ne işe yaradığını bilmem ama hanımefendinin her hastalanışında bunun yapıldığını çok iyi biliyorum. O gün sinirleri hastalık derecesinde bozuktu. Dunyaşa'ya yardım etmek için oraya o gece teyzesi de gelmişti. Öbür hizmetçi kız ve ayak işlerine koşan Aksiyutka ile birlikte dört kişi hizmetçi odasında oturuyorlar, Alçak sesle konuşuyorlardı. Dunyasha, ya kim getirecek diye sordu. Hizmetçi kız korkulu bir sesle, Avdotya Mikolaevna, ben yağma getirmem dedi. Aksiyutka, ben tek başıma koşu veririm, korkmam dediyse de onun da içine bir korku düştü. Dunyasha hemen, hadi akıllı kızım, anna anaya koşu ver. Ya bardağın içindedir, dökmeden getir, dedi. Aksiyutka bir eliyle eteğini topladı. Bu yüzden bir kolunu sallayamıyordu. Ama öbür kolunu gidiş doğrultusuna iki kat fazla sallayarak uçtu gitti. Çok korkuyordu. Yolda birini, sözün gelişi kendi annesini görse ya da sesini işitse korkudan ödü patlardı herhalde. Gözlerini kapatmıştı. Çok iyi tanıdığı patikada koşuyor, koşuyordu, koşuyordu koşuyordu, ör koşuyordu, ör koşuyordu. 13. Gür bir erkek sesi, Aksiyutka'nın ta kulağının dibinde, hanımefendi uyuyor mu yoksa uyanık mı diye sordu. Aksyutka iyice kıstığı gözlerini açınca, karşısında konağın yan bölmesinden daha yüksek duran bir karaltı gördü. Bir çığlık atarak hemen geriye döndü. Öyle hızlı koşmaya başladı ki, eteği bile arkasından zor yetişiyordu. Bir sıçrayışta konağın sahanlığına, ikinci sıçrayışta hizmetçiler bölmesine geldi. Yabanıl bir çığlıkla kendini yatağa darattı. Dunyaşa, teyzesi ve öbür hizmetçi kız oldukları yerde dona kaldılar. Henüz kendilerine gelmişlerdi ki, ilkin holde, sonra kapının önünde ağır ağır ilerleyen kararsız ayak sesleri işittiler. Dunyaşa elindeki merhemi yere düşürerek hanımının yanına koştu. İkinci hizmetçi duvarda asılı duran etekliğin arkasına gizlendi. Aralarında en yürekli olan Dunyaşan'ın teyzesi kapıya arkadan dayanmak istedi. Ama o sırada kapı açılarak içeriye yaşlı bir kür girdi. Bu kayık gibi geniş çarıklar giymiş olan Dutlow'du. Kızların korkusunu aldırmaksızın gözleriyle duvarda bir aziz resmi aradı. Köşede asılı küçük tasvir kutusunu göremediği için cam dizili dolaba dönerek istavroz çıkardı. Şapkasını pencerenin önüne koyduktan sonra koltuğunun altını kaşırmak istiyormuş gibi elini gocuğunun içine iyice soktu. Oradan çıpa biçiminde beş yere yanık rengi mühür basılmış bir zarf çıkardı. Dunyaşan'ın teyzesi elini göğsüne götürüp güçlükle konuşurken ''Aman Semyon Dudlov, ödümü patlattın'' dedi. Bak zor konuşuyorum, yüreğim ağzıma geldi. Eteğin arkasından çıkan ikinci kız, böyle paldır küldür içeri girilir mi? Diye söylendi. Hanımefendiyi de telaşlandırdınız, sormadan etmeden hizmetçiler bölümüne girilir mi? Köylü işte, ne olacak? Dudlow kimseden özür dilemeden hanımefendiyi görmek istediğini söyledi. Dunyaşa, bu kaba köylünün davranışına karşılık, hanımefendi hasta diye tersledi onu. Bu sırada Aksiyutka, kulakları çınlatan çirkin bir sesle gülerek tekrar başını yastıkların arasına soktu. Kahkaha attıkça pembeleşen boynundan, kızaran yanaklarından, etinin kopup gitmesinden korkuyormuş gibiydi. Başını oradan bir saat daha çıkarmadı. Dünyaş ile teyzesi bu delişmen kıza epeyce çıkıştılar. Koca koca insanların bir köylüden korkmaları, Aksyutka'nın çok garibine gitmişti. Gülmekten kendini alamıyor, pabuçlu ayakları hop hop oynarken bütün gövdesi titriyordu. Dudlov durdu. Küçük yaramaza neler olduğunu anlatmak ister gibi dik dik baktı. Ama bir anlam veremeyince konuşmasını sürdürdü. Demek öyle. Çok üzüldüm. Ne olur kendisine bir köylünün para dolu bir mektup bulduğunu söyler misiniz? Ne parası? Dunyaşa durumu hanımına bildirmekten önce mektubun üstündeki adresi okudu. Dutlov'dan il için kentten getirmesi gereken bu parayı nereden nasıl bulduğunu sordu. Her şeyi öğrendikten sonra hala gülmeye devam eden haberci kızı zorla hole çıkararak hanımının yanına gitti. Hanımefendi Dutlov'u içeri almak istemiyordu. Dunyaşa ise bu konuda fazla bir şey açıklamamıştı. Dutlov ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Hanımefendi... ''Benim bütün bu olanlara aklım ermiyor. Ne parası? Hangi köylü? Şimdi kimseyi göremem. Beni rahat bırakın.'' demişti. Dudlow zarfı elinde evirdi, çevirdi. ''Şimdi ben ne yapacağım? Az para değil ki. Bir daha oku bakalım kızım. Burada ne yazıyor?'' Dunyaşa adresi ona bir daha okudu. Dudlow bir türlü inanamıyordu. Paraların hanımefendiye ait olmayabileceği, ona adresi yanlış okudukları gibi bir kanıya saplanmıştı. Bunun üzerine Dunyaşa bir kez daha okudu. Adam içini çekti. Zarfı koynuna soktu. Dışarı çıkmak için kapıya yöneldi. Çıkarken de anlaşıldı. Bu parayı bekçiye vereceğiz dedi. Zarfın köylünün koynunda kayboluşunu seyreden Dunyaşa onu durdurarak Dur bakayım dedi. Bir kez daha deneyeyim. Mektubu da ver. Semyon Dudlov'un yolda bulduğunu söyleyin. Peki. Hadi ver şunu. ''İçinde yalnız mektup var sandım. Bir köylüye okuttum. Meğer para da varmış. Hadi ver artık.'' Değerli zarfından ayrılmak istemeyen Dudlow durmadan konuşuyordu. ''Kötü bir şey olmasın diye eve bile uğramadım. Böyle söyleyin. Doğruca buraya geldim.'' Dunyaşa zarfı aldı. İkinci kez hanımının yanına yollandı. Hanımefendi sert bir sesle onu kapıda durdurdu. ''Ah gene mi aynı konu Dunyaşa? Bana bu paralardan söz etme Tanrı aşkına.'' Polikuşka'yı gözlerimin önüne getiriyorum da. Dunyaşa diretiyordu. ''Efendim, köylü parayı kime vereceğini soruyor.'' Hanımefendi zarfı açtı. Paraları görür görmez yerinden sıçradı. Sonra derin düşüncelere daldı. ''Uğur paralar, bunlar iki kişinin başını yedi. Hemen al götür.'' Dutlov bulmuş efendim. ''Gitsin mi yoksa kendisini görecek misiniz?'' Dunyaşa ağırdan alıyordu. Biraz daha bekledikten sonra "Paranın hepsi tamam mı? Eksilmiş mi hanımcım?'' diye sordu. Hanımefendi Dunyaşan'ın elini yakaladı. "Gözüm görmesin bu paraları. Uğursuzdur bunlar. Ona söyleyin, isterse kendisinin olsun." Sonra şaşkın şaşkın Duran Dunyaşa'ya baktı. Karşısında çocuk varmış gibi gülerek konuşan Dunyaşa "1600 ruble az para değil." dedi. Hanımefendi sabırsızlanıyordu. Alsın götürsün diyorum sana. Ne dediğimi anlamadın mı daha? Bu paralar uğursuz. Fazla başımı ağrıtıp durma. Bırak nasıl bulduysa öyle alıp gültsün. Hadi git, git hadi. Dunyaşa hizmetçiler bölmesine varınca Dutlov nasıl? Tamam mıymış diye sordu. Zarfı köylüğe uzatan Dunyaşa bir kere de kendin say dedi. Paraları sana vermemi buyurdu. Dutlow şapkasını koltuğunun altına aldı. İki büklüm eğilerek saymaya başladı. Ara evde hesap kutusu olup olmadığını sordu. Hanımefendinin aklı karıştığı için sayma işini kendisine bıraktığını sanıyordu. Dunyaşa öfkelenerek, ''Gitti evinde say.'' dedi. ''Senin bunlar, hepsi senin. İstemem, gözüm görmesin. Kim getirdiyse ona ver.'' dedi. Dutlow oturduğu yerden gözlerini Dunyaşa'ya çevirdi. Dunyaşa'nın teyzesi ellerini sallayarak, aman tanrım başına talih kuşu kondu, bakın şu işe, diye haykırdı. Şaka yapmıyorsunuz ya Avdotya Nikolaevna? Bunu söyleyen ikinci hizmetçi kulaklarına inanamıyordu. Dunyaşa canının sıkıldığını gizlemeden, şimdi şakanın sırası mı, dedi. Köylüye vermemi buyurdu, al hadi paranı, durma buralarda, dünya bu, kimi güler, kimi ağlar. Teyzesi. ''Az değil, bin yüz ruble'' dedi. ''Dunyaşa, daha da fazla'' diye karşılık verdi. ''Artık Aziz Nikola'ya on kopeklik bir mumu esirgemezsin.'' ''Hey, sana ne oluyor daha anlamadın mı? solun birine çıksa gene iyiydi. Adamın bir sürü parası var.'' En sonunda Dutlow, işin şaka olmadığını anladı. Saymak için önüne yaydığı banknotları toplayıp zarfa koymaya başladı. Elleri titriyordu. Biri anda kızların kendisiyle alay edip etmediklerini anlamak için bön bön yüzlerine bakıyordu. Dunyaşa parayı da, köylüyü de küçümsediğini göstermek için, vah vah, zavallı daha kendine gelemedi, üstelik sevincinden ne yapacağını iyice şaşırdı, dedi. Ver, şunları zarfına koyu vereyim. Dunyaşa zarfı almak için elini uzattı. Ama Dudlow vermedi. Paraları avcunda topak yaparak şapkasına davrandı. Nasıl? ''İyi oldu değil mi?'' diye sordu Dunyaş'a. ''Ne diyeyim bilmem ki.'' Sözünü bitiremedi. Yalnız elini salladı, gülümsedi. Neredeyse ağlayacaktı. Çıkıp gitti. Hanımefendinin odasında çıngırak çaldı. ''Verdin mi?'' ''Verdim.'' Ee memnun oldu mu?'' ''Sevincinden deliye döndü.'' ''Ah çağır onu. Nasıl bulduğunu soracağım. Buraya çağır. Ben odadan istemiyorum.'' Dunyaş'a koşarak çıktı. Köylüye holde yetişti. Daha şapkasını bile giymemiş olan köylü, öne eğilerek elindeki keseyi açmaya çalışıyor, para destesini de dişlerinin arasında tutuyordu. Sanki paralar keseye girmedikçe onun olmayacakmış gibi bir his vardı içinde. Dunyaşa onu çağırınca irkildi. Neer Avdotya? Avdotya Nikolaevna! Yerim mi almak istiyor yoksa? Ne olur siz bana arka çıkın. Döz, size bal getiririm. Çok getirdin, bilirim. Kapı bir daha açıldı. Köylüyü hanımefendinin odasına götürdüler. Tüm neşesi kaçmıştı adamcağızın. Odalardan geçerken sanki tarlada ikinleri çiğnemek istemiyormuş gibi ayaklarını kaldıra kaldıra, çarıklarıyla gürültü etmeden yürüyor. Bir yandan da korku içinde geriye dönüp kaçsam mı ne yapsam gitmemek en iyisi diye düşünüyordu. Çevresinde gördüklerinden iyice şaşkına dönmüştü. ...bir aynanın önünden geçti. Bir takım çiçekler, çarıklı ayaklarını kaldıran bir köylü... ...ufacık gözlü bir efendi resmi, yeşil bir teknecik... ...sonra beyaz bir şey gördü. Bakın, bakın, bu beyaz şey konuşmaya başladı. Meğer hanımefendinin kendisi değil miymiş bu konuş annesine? Şaşkın şaşkın bakınmaktan başka bir şey yapmıyordu Dutlov. Nerede olduğunu bilmiyor, çevresini ses içinde görüyordu. Dutlov sen misin? Evet efendimiz, elimi bile sürmedim... ''Çok üzüldüm efendim. Çabuk gelmek için atı öyle hızlı sürdüm ki.'' Hanımefendi küçümseyen ama iyilikçi bir gülümsemeyle ''Şansın varmış, paraların hepsi senin olsun.'' dedi. Köylü gözlerini açmış, bel bel bakıyordu. ''Senin gibi bir adamın eline geçtiği için kıvançlıyım. Güle güle harca.'' Ee, ''Sevindin mi bakayım?'' Sevinilmez mi? Sevindim efendim. Sizin için Tanrı'ya dua edeceğim. Çok mutluyum. Tanrım uzun ömürler versin. Ama size karşı görevlerimizi gereği gibi yerine getiremiyoruz biz köleleriniz. Nerede buldum parayı? Hanımefendimiz için her zaman dürüstlükle çalışmalıyız yoksa dünyaşa efendim şaşırdı iyice dedi. Asker'e gidecek yeğenimi götürmüş, geriye dönüyordum yolda bulduğum zarfı. Herhalde polike'ye getirirken düşürmüş. Peki ''Git hadi kuzum, memnun oldum.'' ''Ben de memnun oldum.'' Köylü odadan çıkarken teşekkür etmediğini anlamına karşı gerektiği gibi saygılı davranmadığını anımsadı. Hanımefendiyle dunyaşa arkadan bakıp gülümserken, o, ekin tarlasında yürürcesine ayaklarını havaya kaldırıyor, koşmamak için kendini zor tutuyordu. Geriye çağıracaklarmış, durdurup elindekileri alacaklarmış gibi bir duygu içindeydi. 14. Tutlov açık havaya çıkar çıkmaz yolun kenarındaki küçük ıhlamur ağaçlarının altına gitti. Kesesini çıkarmak için kuşağını da çözerek paraları desteleyip saymaya başladı. Ağzından hiç ses çıkmadığı hal, dudakları uzaya yayıla oynayıp duruyordu. Paraları yeniden tomar yapıp kuşağına bağladıktan sonra istavros çıkardı. Sarhoş'un sürdüğü araba yalpalaya yalpalaya yürüdü gitti. Kafasını üşüşen koyu düşüncelerden dolayı Karanlığın içinde karşısında bir köylünün durduğunu neden sonra fark etti? Adama seslendi. Bu, elinde sopası, uşakların evleri yöresinde nöbet bekleyen Yefim'di. Yalnızlıktan, can sıkıntısından patlamış olmalıydı. Dutlovu tanıyarak sevinçle bağırdı. Vay, sen misin Semyon dayı? E, askeri götürdün geldin mi? Götürdük. Burada ne yapıyorsun bakayım? hiç kendini asmış da onu bekliyorum. Ya! Değil mi? Hani nerede? Yefim kasopasıyla yan bölmenin karanlık çatısını gösterdi. Naş şurada. Tavan katında asılı duruyormuş. Dutlov köylünün koluna baktı. Hiçbir şey görmemekle birlikte yüzünü buruşturdu. Gözlerini kıstı, başını salladı. Yefim Arabacı polisin de geldiğini söyledi dedi. Ölüyü indireceklermiş şimdi. Geceliğin korkunç oluyor bedayı. Yukarıya çıkmamı emretseler bile çıkamam inan ki. Yegor Mihailovic döve döve öldürse gene çıkamam. Tutlov kendi kendine söyleniyordu. Günaha girmiş, günaha girmiş. İlgilenmedi demesinler diye söylüyordu bunları. Oysa ağzından neler çıktığını kendi de bilmiyor. Bir an önce evine gitmek istiyordu. Fakat Yegor Mihailovic'in sesi onu durdurdu. Kahya sahanlıktan, ''Hey nöbetçi, gel buraya!'' diye bağırdı. Yefimka ses verince Kahya sordu, ''Yanında duran adam kim?'' ''Dutlov, Sevim de gel hadi!'' İkisi sahanlığa yaklaşınca, arabacının elindeki fenerin ışığında Yegor Mihailovic, Dutlov'u göstererek, ''İşte, ihtiyar da bizimle gelir!'' dedi. Dutlov bir tuhaf olduysa da yapılacak başka bir şey yoktu. ''Bak Yefimka, en gencimiz sensin. Çatıya ölünün yanına hemen çıkıverdi, merdiveni düzelt. Memur bey görsünler.'' Yan bölmeye yaklaşmak düşüncesinden bile ürperen Yefimka koşarak gitti. Sertleşmiş çarıkları tahta gibi tok sesler çıkarıyordu. Polis bir kibrit çaktı, piposunu yaktı. Kalkıp geldiği yer iki fersah uzaklıktaydı. Sarhoşluğu yüzünden bir süre önce şefinden iyi bir zılgıt yemişti. Bundan dolayı son derece gayretliydi. Gecenin onu dememiş gelmiş, gelir gelmez de ölüyü görmek istemişti. Yegor Mihailoviç, Dutlov'dan niçin burada bulunduğunu sordu. Yürürlerken Dutlov, Kahya'ya bulduğu paradan, hanımefendinin onu kendisine vermesinden söz etti. Yegor Mihailoviç'ten izin istemeye geldiğini söyledi. Kahya zarfı istedi, alıp baktı. Dutlov'un ödü patladı. Polis de zarfa eline aldı. Soğuk bir sesle işin ayrıntılarını sordu. Dutlow, tamam, para elden gitti artık diye düşündü. Özür dilemek üzereydi ki polis paraları geriye verdi. İşte, çarıklının başına talih kuşu kondu, dedi. Yegor Mihailovic, ''Dört ayağının üzerine düştü canım.'' diye polisi doğruladı. Yeğenini teslim etmeye götürmüştü. Şimdi yerine para verir artık. Polis, ''Ya!'' diyerek yürüdü. Yegor Mihailovic sordu. Yeğenini kurtaracak mısın yoksa ne yapacaksın? Kurtarabilir miyim efendim? Paraya ulaştırabilecek miyiz bakalım? Geç kaldık gibime geliyor. Yegor Mihailovic sen bilirsin dedi. Sonra ikisi birden polisin peşine takıldılar. Yan bölmeye yaklaştılar. Sofada elleri fenerli sarhoş nöbetçiler bekleşiyordu. Dutlow biraz geride kalmıştı. Nöbetçilerin garip suçlu suçlu duruşları vardı. Kötü bir şey yapmamış olduklarına göre... Bu ağızlarından yayılan vodka kokusuyla ilgili olmalıydı. Tümü de suskundu. Polis, ''Nerede hani?'' diye sordu. Yegor Mihailovic fısıltıyla ''Şurada'' dedi. Sonra Yefimka'ya döndü. ''Hadi delikanlı, fenerle sen önden yürü.'' Yefimka yukarıda bir tahtayı düzeltmişti. Bütün korkusu geçmiş gibiydi. Basamakları ikişer üçer atlıyor. Her iki yanına bakıp polisin yolunu aydınlatarak neşeli bir yüzle yukarı çıkıyordu. Polisin arkasında da Yegor Mihailovich vardı. Onlar çatıya çıkınca Dutlov bir ayağını basamağa koydu, içini çekerek durdu. Bir iki dakika geçti, tavanda ayak sesleri kesildi. Cesede yaklaşmışlardı anlaşılan. Yefim karalıktan bağırdı. ''Dayı, seni çağırıyorlar.'' Dutlov yukarı çıktı. Fenerin aydınlığında kirişin arkasında polisin, Yegor Mihailovich'in yalnız belden yukarısı görünüyordu. Onların arkasında başka birinin sırtı vardı. Polikeydi bu. Dutlov kirişin öbür yanına geçti. stavros çıkarıp durdu. Polis, döndürün şunu dedi. Kimse yerinden kıpırdamıyordu. Yegor Mihailovic bağırdı. Yefimka, hadi yiğidim. Yefimka da kirişin öbür yanına geçti. İliç'in yüzünü kendilerine doğru çevirdi. Sonra neşeyle bir ölüye ve büyüklerine bakarak İliç'in yanında dimdik durdu. Garip bir yaratığı ya da tutsak pazarında bir cariyeyi sıyırcılara gösteren biri de böyle müşterilerin her istediğini yerine getirmek için hazır beklerken kah kalabalığa kah gösterdiği kıza bakar durur. Bir daha çevir. hiç bir daha döndürdü. Ölünün elleri usulca sallandı, ayakları kumda süründü. Kaldır, ipten çıkar. Yegor Mihailoviç polise ipi kesmesini emreder misin Vasily Borisevich dedi. Hey çocuklar, çabuk balta getirin. Nöbetçilerle Dudlow'un ölüye yaklaşmaları için iki kez emir vermek gerekti. Yefimka K. il içe kesilmiş davar gözüyle bakıyordu. Sonunda ipi kesip ölüyü indirdiler, üzerini örttüler. Polis, ertesi gün bir doktor geleceğini söyleyerek herkesi evine gönderdi. 15. Dudlow dudaklarını kıpırdatarak evinin yolunu tuttu. Önceleri epeyce korkmuştu. Ama köye yaklaştıkça bu duygu yüreğini gitgide daha çok dolduran bir sevince dönüştü. Yortu dolayısıyla köyden şarkılar, sarhoş çığlıkları geliyordu. Dutlow ağzını içki koymazdı. Onun için doğruca evine yollandı. Kulübesine girdiğinde vakit epey geçmişti. Koca karı uyuyordu. Büyük oğluyla torunları fırının üstünde, ikinci oğluysa sandık odasında yatıyordu. Uyanık duran yalnız yeğeni İlya'nın karısıydı. Üstünde kirli günlük entarisiyle, saçı başı dağınık sedirde oturmuş ağlamaktaydı. Amcasına kapıyı açmak amacıyla yerinden kıpırdamamıştı bile. İhtiyar içeriye girince sesini daha da yükselterek bir şeyler söyleye söyleye ağlamaya başladı. Koca karının dediğine bakılırsa gelinleri çok güzel ağaç düzermiş. Oysa kızlığında hiçbir yerde ağaççılık yapmamıştı. Koca karı uyanınca kalkıp kocasına yemek hazırladı. Dudlow yanında ağlayıp durmaması için İlyuşka'nın karısını sofradan kovdu. Bir yandan da olacak olacak diyordu. Gencecik gelini Aksinya, oturduğu yerden kalktı, sedire yaslanarak orada ağlamasını sürdürdü. Nine hep susuyordu. Sofrayı hazırladığı gibi gene kendisi topladı. İhtiyarda ağzını açıp tek söz söylemedi. Dua ettikten sonra geyirdi, ellerini yıkadı, hesap kutusunu çivisinden çıkararak sandık odasına gitti. Nine ile orada biraz fiskos ettiler. Karısı çıkıp gittikten sonra Dudlow kendi işine koyuldu. Hesap işini bitirince sandığın kapağını açıp kapadı. Oradan Bodrum'a indi. Sandık odasında ve Bodrum'da bir hayli zaman geçirdi. Yukarıya çıktığında çıra sönmek üzereydi. O yüzden her yer alacakaranlığa gömülmüştü. Gündüzleri pek sesi çıkmayan koca karı şimdi yatağa devrilivermiş, horultusundan yanında durulmuyordu. İlyuşka'nın şamatacı karısı da uyumuştu. Şimdi soluk alışları bile duyulmuyordu. Sedire soyunmadan olduğu gibi uzanmış, başının altına bir şey koymamıştı. Dutlov duasına başladı. Bir ara Ilyushka'nın karısına bakarak başını salladı. Sonra çırayı söndürüp bir daha giyirerek fırının üstüne çıktı. Erkek torununun yanına sokuldu. Karanlıkta çarıklarını aşağıya attı. Sırt üstü, geniş geniş gerinerek uzandı. Başının üzerinde belli belirsiz görünen kirişe uzun süre baktı. Duvardaki hamam böceklerinin hışırtısına, iç çekmelere, horultulara, ayakların birbirini kaşımasına, ağıldaki hayvanların gürültüsüne kulak kabarttı. Uykusu bir türlü gelmek bilmiyordu. Ay çıkmış, kulübenin içi aydınlanmış, sedirde yatan aksinya gözükmeye başlamıştı. Gelininin yanında seçemediği bir şey daha vardı. Oğlunun cepkeni miydi? Kadınların duvara dayadığı tekne mi? Yoksa biri ayakta mı duruyordu? Uyuklamaya başlamıştı belki de ama gözü hep oradaydı. Polikuşka'nın başına bu işleri açan, konak uşaklarının o gece evlerine geldiğini hissettikleri kötü ruh, anlaşılan kanatlanarak köyde dutlovun kulübesine de girmişti. Çünkü bu kulübede kötü ruhun, Polikuşka'yı yok etmek için kullandığı para vardı. Hiç olmazsa Dutlov böyle hissediyordu. Keyfi kaçtı birden, gözüne uyku girmediği gibi yerinden kalkamıyordu da. Anlayamadığı o şeye bakarken elleri bağlı İlya'yı, Aksinyan'ın yüzünü, ağlarken söylediği anlamsız sözleri anımsadı. Elleri boşlukta sallanan İlyiçi gözlerinin önüne getirdi. O sırada pencerenin arkasından hızla geçiveren bir şey gördü. Kim olabilir, muhtar haber vermeye mi geliyor yoksa diye düşündü. Sofada ayak sesleri duyunca, kapıyı nasıl açabilir, yoksa koca karı sürgülemeyi mi unuttu diye geçirdi içinden. Arka avluda bir köpek uludu. İhtiyar'ın sonradan anlattığına bakılırsa ruh kapıyı arıyormuş gibi sofada gezdi, dolaştı, kapının önünden geçti, duvara elledi. Tekneye çarptı, tekne tıkırdadı. Sonra gene ellerini duvara sürdü. Mandalı arıyor gibiydi. İşte mandalı yakaladı. İhtiyar ürperdi. İşte mandalı çekti. İnsan görünümünde bir şey içeri girdi. Lutlov bunun o olduğunu biliyordu artık. İstavros çıkarmak istedi ama yapamadı. Ruh masaya yaklaştı. Masanın üzerine serilmiş olan örtüyü yakaladığı gibi çekti, yere fırlattı. Sonra fırının üstüne tırmandı. Onun İliç'in kalıbına girdiğini anladı ihtiyar. Dişlerini göstererek sırıtıyor, kolları boşta sallanıyordu. İşte fırına da çıkmıştı. Doğruca ihtiyarın üstüne çullandı. Gırtlağını sıkmaya başladı. ''Paralar benim!'' diyordu İliç. Bırak beni, vermem demek istiyor. Ama diyemiyor Dudutlov. Kayadan bir dağ ağırlığıyla göğsüne çöken İliç onu boğuyordu. Dua okursa ruhun kendini rahat bırakacağını, üstelik hangi duayı okuyacağını da biliyordu ama ağzından çıkmıyordu sözler. Torunun yanında yatmaktaydı. Çocukça az kulak çınlatan bir çığlık attı, ağlamaya başladı. Anlaşılan dedesi onu duvara iyice sıkıştırmıştı. Çocuğun çığlığı ihtiyarın dilini çözdü. ''Tanrı dirilecek!'' diye mırıldandı aklına gelen duayı. O biraz bıraktı. ''Düşmanları paramparça!'' diye mırıldandı. O ocaktan aşağı indi. İki ayağının birden döşemeye değişini işitti Dutlov. Bildiği bütün duaları ardı ardına sıralamaya başladı. İşte o kapıya doğru yürüdü, masayı geçti, kapıyı kaparken öyle bir çarptı ki kulübe yerinden oynadı. Dedeyle torunundan başka herkes uyuyordu. Dede dualarını okurken korkudan titriyor, yarı uykulu torunu ağlıyordu. Zavallıcık dedesine iyice sokulmuştu. Her şey yeniden sessizleşti. Soluk almaktan korkan dede kımıldamadan yattı. Duvarın ötesinde bir horoz, Dudlov'un kulağının dibindeymiş gibi öttü. Tavukların kıpır kıpır kıpırdandığını... Yaşlı bir horozdan sonra genç bir horozun da ötmeyi denediğini ama bunu beceremediğini işitti. İhtiyarın bacaklarının üzerinden bir şey yürüyordu. Kediydi bu. Kedi fırından aşağıya, yumuşak patilerinin üzerine atladı. Kapının önünde miyavlamaya başladı. İhtiyar kalkıp pencereyi açtı. Dışarısı çamur içindeydi. Karanlıktı. Arabanın ön kısmı pencereye dayanmıştı. Dudlow istavros çıkara çıkara, Yalın ayak atların yanına gitti. Para sahibinin buraya da geldiği belliydi. Atlar bölmesinin kıyısındaki sundurmanın altında duran kısrak, bir ayağını dizgine dolaştırmış, önündeki elentiyi dökmüş, başını yana yatırıp ayağını kaldırarak sahibini bekliyordu. Dudlov tavı ayağa kaldırdı. Kısrağı kurtardı. Biraz daha yem verdikten sonra kulübesine döndü. Koca karı kalkıp çırayı yakmıştı. İçeri girince Dudlov, Çocukları uyandır, kente gideceğiz dedi. Tasvir dolabının önünde aldığı bal mumunu yaktı, elinde mumla bodruma indi. Geriye dönde yalnız kendilerinin değil, bütün komşularının ışıkları yanıyordu. Çocuklar da kalkmışlar, giyiniyorlardı. Kadınlar ellerinde süt göğümleri, kovalar evlerine girip girip çıkıyorlardı. İlk arabayı koştu. Küçük oğlu öteki arabanın tekerlerini yağlamaya başladı. Gelini alamıyordu artık. Giyinip kuşandıktan, başına da yazmasını bağladıktan sonra sedirde oturmuş, kocasıyla vedalaşmak için kente gitme zamanını bekliyordu. Yaşlı Dutlov'un suratı bir karış asıktı. Kimseyle konuşmadan yeni gocuğunu giydi, beline kuşak doladı, koynuna il için paralarının hepsini koyarak Mihailov için evine yollandı. Giderken havaya kaldırdığı yağlı dingilde tekerleri döndüren İgnat'a, işini çabuk bitir.'' ''Ben şimdi gelirim. O zamana hazır olsun.'' diye seslendi. Henüz kalkmış olan Kahya çayını içiyordu. Acemi yerleri teslim etmek için kendisi de kente gidecekti. ''Ee ne var ne yok?'' diye sordu Dudlova. Yegor Mihalic, ben bizim yeğenin parasını ödemeye karar verdim. Ne olur bana yardım edin. Geçenlerde kentte bir gönüllü tanıdığınızı söylüyordunuz. Bana neler yapacağımı söyleyin. Bizim işler çok karışık.'' ''Ne o, fikrini mi değiştirdin yoksa?'' Evet, öyle oldu. Yegor Mihalic, kardeşimin oğluna kıyamayacağım. Kusuru yok değil ama yazık gene de. Şu paraların günahı da pek çok. Ne olur bana yol gösterin. Dudlow bunları söylerken iki büklüm öne eğilmişti. Yegor Mihalic bu gibi durumlarda yaptığı gibi dalgın dalgın dudaklarını şapırdattı. Konuyu iyice düşündükten sonra iki pusula yazdı. Ona kentte ne yapması gerektiğini anlattı. Dutlow eve döndüğünde Ignat ile gelin yola koyulmuşlardı bile. Öteki arabaya koşulmuş olarak bekleyen koca karınlı kır kısrak, avlu kapısının önünde duruyordu. Dutlov çitten bir çırpı kopardı. İyice sarındı. Arabasının önü durarak atı sürdü. Kısrağı o kadar hızlı koşturdu ki, zavallının karnının şişliği kısa sürede eridi. Acımamak için Dutlov başını kaldırıp hayvana hiç bakmadı. Teslime yetişemeyeceği... İlyuhan'ın askere gitmesini önleyemeyeceği, uğursuz paraların elinde kalacağı düşüncesi onu için için kemiriyordu. Dutlov'un o sabahki yolculuğunun tümünü anlatacak değilim. Yalnız şansının o gün iyi gittiğini söyleyeyim yeter. Yegor Mihailovic'in pusula gönderdiği adamın gerçekten bir gönüllü uşağı vardı. Evde efendisine 23 ruble harcatmış, epeydir semirmişti. Efendisi onun için 400 ruble istiyor. Üç haftadır gelip giden bir esnaf müşteri de 300'e bıraktırmaya çalışıyordu. Dutlov pazarlık işini iki sözcükle kestirip attı. Elini uzatarak 325'e bırak bana dedi. Duruşundan biraz daha arttıracağı anlaşılıyordu. Bir ikiye elini geriye çekti. 400’de de direndi. Dutlov adamın sağ elini sol eliyle yakaladı, sağ eliyle de adamın öteki eline vuracakmış gibi yaparak ''325'i almıyor musun?'' diye sordu. Sonra elini adamın eline vurarak bütün gövdesiyle çabucak geriye döndü. ''Anlamıyor musun? Peki, senin dediğin olsun. Ne yapalım? 350 veriyorum. Yeğenimi kurtar, geri gelsin delikanlım. İşte sana pey akçesi. İki yeter mi?'' Dutlov kuşağını çözdü. ...yavaş yavaş parayı çıkardı. Gönüllü uşağın efendisi elini çekmiyor... ...ama razı olmuşa da benzemiyordu. Peyakçesini almadı. Dutlova sattığı uşağa da biraz bahşiş... ...ayrıca içkili şölen vermesini söyledi. Parayı adamın eline zorla sokuşturan Dutlov, ...günaha girme, hepimiz öleceğiz dedi. Bunu öyle yumuşak, öğüt verici, inandırıcı bir sesle söylemişti ki adam... ...ne yapalım diyerek eliyle Dutlov'un eline vurdu dua okumaya başladı. Hadi, uğurlu olsun. Bir gün önceki içkiden beri uyumakta olan asker gönüllüsünü uyandırdılar. İş olsun diye adamı şöyle bir gözden geçirdiler. Hep birlikte evden çıktılar. Gönüllü er halinden memnundu. Neşesini bulmak için Dutlov'dan Rom Smarlama'sını istedi. O da bahşiş verdi. Ancak askerlik şubesinden içeri girdiklerinde askerci korkmaya başladı. Mavi gocuklu yeni efendisiyle ''Kısa pantolonlu, kaşları kalkık, gözleri belermiş gönüllü, holde dikili kaldılar. Bir yerleri soruyorlar, birbirlerini arıyorlardı. Tanıdıkları bir yazıcının okuduğu kararı düşünceli düşünceli dinlediler. İşi o gün bitirme konusunda Dutlov'un tüm umutları suya düşmüş, gönüllü yeniden neşelenip rahatlamıştı ki Dutlov, Yegor Mihailovic'i orada görüverdi. Hemen peşine takıldı. Önünde yerlere kadar eğilerek yalvarmaya başladı.'' Yegor Mihailovic'in gerçekten yardımı büyük oldu. Saat üçe doğru gönüllüyü kabul ettiler, teslim işine başladılar. Zavallı uşak bu işe çok şaşırdı. Tüm neşesi uçtu gitti. Bekçilerden tutun da askerlik şubesi başkanına kadar herkes o gün nedense pek güler yüzlüydü. Gönüllüyü soydular, saçını tıraş ettiler, kapının dışına bıraktılar. Beş dakika sonra da Dudlov parayı verdi, makbuzu aldı. Efendisi ve gönüllüyle uğurlaştıktan sonra Pokrovsklu acemi yerlerin bulunduğu hana gitti. İlya ile karısı mutfağın köşesinde oturuyorlardı. İhtiyar içeri girince konuşmalarını kestiler. Saygıyla ama kötü kötü bakarak gözlerini ona diktiler. Her zaman olduğu gibi ihtiyar dua okudu. Kuşağını çözüp cebinden bir kağıt çıkardı. Büyük oğlu Ignat ile avluda bulunan İlya'nın annesini yanına çağırdı. Yeğenine doğru yürüyerek, İlyuha, günaha girme dedi. Dün akşam bana çok kötü şeyler söyledin. Yeğenim olarak sana acımaz olur muyum? Kardeşimin seni bana teslim ettiği bir gün dahi aklımdan çıkmadı. Gücüm yetse seni askere gönderir miydim? İşte şansımız açıldı. Ben de parayı esirgemedim. Sonra makbuzu masanın üstüne koydu. Bükülmeyen çarpık parmaklarıyla kağıdı özene bezene açarak belgesi de işte dedi. İçeriye Pokrovsklu iki köylü, tüccarın ırgatları, hatta yabancı insanlar girmişti. Hepsi de işin aslını anladıkları halde ihtiyarın görkemli sözlerini kesemiyorlardı. ''İşte kağıdı da burada. Dört yüz ruble verdim. Amcanı kınama.'' Ne söyleyecemeyen İlyuha ayağa kalktı. Ağzını bıçak açmıyordu. Dudakları heyecandan titriyordu. İhtiyar annesi ağlayarak Dudlow'a yaklaştı. Boynuna sarılmak istiyordu ama Dutlov bir eliyle onu uzaklaştırarak konuşmasına sürdürdü. ''Dün bana öyle acı sözler söyledin ki unutamam. Yüreğime hançer sapladın sanki. Gözlerini kaparken baban seni bana teslim etti. Benim öz oğlumdan farkın yok. Elimden gelse seni hiç boynu bükük bırakır mıydım?'' Oradaki köylülere dönerek ''Öyle değil mi ey ortodokslar?'' diye devam etti. ''İşte annen burada. Alıp götürsünler seni. Paranın gözü kör olsun.'' Benim de kusuruma bakma. Sana karşı suç işlediysem bağışla. Gocuğun'un eteğini kıvırarak diz çöktü. İlya'nın ve karısının ayaklarına kapandı. Gençler boşuna onu tutmak için davrandılar. Alnını yere değdirmeden ayağa kalkmadı. Kalkınca da üstünü başını silkeledi. İlyuşka'nın annesiyle karısı sevinçten ağlıyorlar. Kalabalığın arasından onaylayıcı sesler geliyordu. Biri, Tanrı için doğru olanı söyledi adam diyordu. Bir başkası, paranın ne değeri var, aslan gibi delikanlı dedi. Bir üçüncüsü, ne yalan söylemeli, adam hak gözetiyor diye konuştu. Yalnız acemi er seçilen köylülerden ses çıkmadı. Onlar kimseyi sezdirmeden dışarı sıvıştılar. İki saat sonra Dutlov'un arabaları kentin dış mahallelerinden geçiyordu. Karnı karnına geçmiş, boynu ter içinde kalan kır kısrağın çektiği birinci arabaya Dutlov ile Ignat binmişlerdi. Arabanın arkasına konan tencereler, simit kangalları araba sarsıldıkça hoplayıp zıplıyordu. Sürücüsüz giden ikinci arabada ise gelin ile kaynana sevinçten neredeyse göbek atacaklardı. Gelin dizinin üstündeki örtünün altına soktuğu elinde gizlice bir kadeh tutuyordu. Sırtı ata dönük olan Ilyushka iyice büzülmüş, yüzü kıpkırmızı, arabanın önünde sarsıla sarsıla giderken durmadan simit yiyor, konuşuyordu. Konuşanların sesi yolda giden arabaların takırtısı atların pofurması uyumlu neşeli bir gürültü oluşturmuştu kuyruklarını sallayan atlar eve yöneldiklerini sezdiklerinden hızlarını gittikçe artırıyorlar. yoldan gelip geçenler dönüp dönüp bu neşeli aileye bakıyorlardı Tam kentin dışına çıkarlarken Dutlovlar acime er grubuna yetiştiler erlerin bir bölümü bir meyhanenin önünde halkı olmuşlardı erlerden biri. Kül rengi kasketine ensesine indirmiş, öfkeli öfkeli balalayka çalıyordu. Tıraşlı başı yüzüne yapmacık bir anlatım vermişti. Kasketsiz olan biri de elinde bir kadeh, halkanın ortasında zıplayarak oynuyordu. İgnat atı durdurdu. Oyuncuya eşlik etmek için aşağı indi. Dudlovlar merakla, neşeyle, imrenerek adama bakıyorlardı. Oynayan erin gözü kimseyi görmüyordu ama kendisini hayranlıkla seyreden kalabalığın gittikçe kaldığını seziyor, bu da ona güç, hareketlerine atiklik veriyordu. Güzel oynuyordu doğrusu, kaşları çatılmış, kızarık yüzü kas katı kesilmiş, ağzı anlamını çoktan yitirmiş olan bir gülümsemede dona kalmıştı. Bir ayağını öbürünün üstünden aşırarak kah öpçesine, kah ayak ucuna elinden geldiğince çabuk basmak için bütün gücünü kullanıyordu. Ara sıra duru veriyor, balalay kaçalan arkadaşına göz kırpıyor. Öbürü de bütün tellere birden daha hızlı vururken çalgının gövdesini parmak kıvrımlarıyla takırdatıyordu. Dans eden genç ikide bir durarak oyununa ara veriyordu. Ama dururken bile oynuyor gibiydi. Birden yavaşlıyor, omuzlarını silkiyor, sonra havada dönüveriyor, hızla ayaklarının üstüne çökerken yabanıl bir çığlık atıyordu. Çocuklar gülüyorlar, kadınlar başlarını sallıyorlar, erkekler desteklercesine gülümsüyorlardı. İhtiyar uzatmalı onbaşının dans eden gencin yanında sessizce dururken, bu oyunları sizler pek bilmezsiniz ama biz gençliğimizde ne çok oynardık diyen bir havası vardı. Çalgıcı yorulmuş olacak ki yanlış bitele vurunca balalaykanın gövdesine parmaklarını hızla çarptı, dans kurdu. Çalgıcı oynayan arkadaşına yaşlı dutlovu gösterdi. ''Hey Alyoha, bu senin baban değil mi?'' Lutlov'un satın aldığı gönüllüydü Alyoha. ''Hani?'' ''Vay, vay, vay!'' bağırdı dansçı genç. Yorgun adımlarla arabaya doğru yürüdü. Elinde bir şişe vodka tutuyor, bir yandan da bağırıyordu. ''Hey, Mişka, bardak ver! Efendim, sevgili dostum, bu ne neşe böyle, çok güzel değil mi?'' Sarhoşluktan başı arabanın içine eğildi. Erkeklere, kadınlara vodka ikram etmeye başladı. Erkekler içtiler. Kadınlar şişeyi geri çevirdiler. Dudlow'la yaşlı karısını kucaklarken, ''Sizler benim akrabamsınız artık. Size ne armağan etsem acaba?'' diye sordu. Kalabalığın ortunda çerez satan bir kadın duruyordu. Ağlıyor ha onun tablasını kaptığı gibi üstündekileri arabanın içine boşalttı. Ağlamaklı bir sesle çerezci kadına... ''Korkma bacım, öderim, parasını öderim.'' diye haykırdı. Şalvarından para dolu kesesini çıkarıp Mişka'ya attı. Arabaya yaslanmıştı. Yaşlı gözlerle içinde oturanlara bakıyordu. ''Hanginiz annemsiniz?'' ''Sen mi?'' ''Sana da bir armağanım var.'' Bir saniye düşündü. Elini cebine soktu. Oradan katlanmış yeni bir mendil çıkardı. Sonra kaputunun altından beline sardığı havlusunu çözdü. Boynundaki kırmızı eşarbı çıkardı. Hepsini topak yaparak yaşlı kadının dizinin altına sokuşturdu. Gittikçe sakinleşen bir sesle ''Al, senin olsun.'' dedi. Kadın o sırada arabalarına yaklaşmış olan Dudlow'a dönerek ''Niçin veriyor?'' dedi. ''Teşekkür ederim yavrum. Ne iyi çocuk bu böyle.'' al iyice sessizleşti. Sarhoşluğun gevşekliği içinde uyuyormuş gibi başı aşağıya düştükçe düştü. ''Sizin için gidiyor.'' ''Sizin için kendime kıyıyorum. Armağını size işte bunun için verdim.'' dedi. Kalabalığın arasından birinin sesi işitildi. ''Kendi annesi de vardır herhalde. Ne iyi çocuk, zavallıcık.'' al başını kaldırdı. ''Olmaz olur mu? Annem de var, babam da. Ama onlar beni istemediler. Kovdular evden.'' İlyuşka'nın annesinin kolundan tutarak devam etti. ''İşte armağanını aldın. İsa aşkına dinle beni. Vodnoya köyüne git.'' Nikonova anayı bul. İşte o benim öz anamdır. O koca karıya de ki, köyün ucundan üçüncü ev, yeni bir kuyusu var. Nikonova anaya de ki, senin oğlun alıyor hadi. Hani şu çalgıcı var ya de. Hadi defol. Bir şeyler söyleyerek yeniden oynamaya başladı. Elindeki şişeyi içinde kalan vodka ile birlikte yere çaldı. İgnat arabaya binmişti. Atı sürmek üzereydi. Dutlov'un yaşlı karısı kürkünün önünü iliklerken «Tanrı'ya emanet ol, şansın açık olsun» dedi. Alyoha birden durdu. Sıktığı yumruklarını sallayarak bağırdı. «Cehennemin dibine kadar yolun var, senin onanı!» Yaşlı kadın istavros çıkarırken «Aman Tanrım!» dedi. İgnat kısrağı sürdü. Arabalar yeniden takır tukur yürümeye başladılar. Acemi Er Alekse yolun ortasında durmuştu. Yumrukları sıkılmış, yüzünde öfkeli bir anlatımla avazı çıktığı kadar köylülere sövüyordu. ''Neden durdunuz burada? Yakalan, iblisler! Elimden kurtulamazsınız! Cehennem zebanileri! Çarıklı kavaslar!'' Son sözü söyler söylemez sesi kesildi. Sendeleyerek boylu boyunca yola devrildi. Çok geçmeden Dudlovlar tarlalara geldiler. Geriye baktıklarında artık askerleri görmüyorlardı. Beş kilometre kadar ağır ağır ilerledikten sonra Ignat babasının yanından indi. İlyuşka ile yan yana yürümeye başladılar. Babası arabada uyuyakalmıştı. Ignat ile İlyuşka kentten aldıkları yarımlık bir şişeyi içip bitirdiler. Biraz sonra İlyuşka şarkı söylemeye başladı. Şarkıya kadınlar da katıldılar. Ignat neşeli çığlıklar atıyordu. Karşıdan hızla bir posta arabası geliyordu gürültücü iki arabayla aynı hizaya gelince posta sürücüsü neşeyle haykırdı şen şarkılarını söyleyerek sarsıla sarsıla giden kadınlı erkekli köylülere posta memuru dönüp baktı kızarmış yüzlerini görünce göz kırptı